Oh yeah. Çıkkastı. Merhaba kainat. Bugün 10 Mart Cuma. Yıl 2017, ay 3, gün 69 Kasım 123. 1438 Hicri Cemaziye Lahir 11, 1432 Rumi Şubat 25. Günü tarihi. 18 yıl önce bugün 10 Mart 1999'da şair ve yazar Salah Birsel İstanbul'da vefat etmiştir. 97 yıl önce bugün 10 Mart 1920'de sinema ve tiyatro oyuncusu Kenan Pars İstanbul'da doğmuştu. Vefatı 10 Mart 2008'de İstanbul'da gerçekleşmişti. 98 yıl önce bugün 10 Mart 1919'da Çin'de kölelik resmen kaldırıldı. Büyük, Büyük Saatle Marif Takvimi, takvimi. Patagonia, Patagonia, tierra de ángeles sufrido. Ayer te hirieron las balas, hoy te quieren los olvidos. Patagonia, Patagonia, Patagonia. Destinada al sacrificio, por los que miran de lejos, como a indefinido sitio, Patagonia. ¿Qué destino puede darte quien no asume tu destino quien tiene rota la parte de pensar en argentino Patagonia Patagonia, Patagonia Embarazada de mitos Que se mezclan con el viento Y el aliento de tus hijos Patagonia Patagonia Tierra santa Porque Dios así lo quiso Después que el séptimo Bajo a beber en tu río Kes, açık Radyo Burası 94.9 Açıkradio.com.tr ve Açık Gazete programı başladı. Açık Gazetelerin bu haftaki sonuncusunu yapıyoruz. Olağanüstü bir şey olmaz ise eğer. Deniz Ömer Madra, Can Tombil, Selahattin Çolak ve Roblin Tayyar'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Evet, bugün... Ç açılışta Jose Larralde'den Patagonia adlı parçayı dinledik. Patagonia, kutsal toprak, boş toprak, kutsal toprak diye bir şarkıydı. Neden çaldığımızı da şimdi Eduardo Galeano'nun Kadınlar Kitabı'ndan öğrenelim. <Gülüyor> Kadınlar Edvardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncılık If you don't believe it, take a look at the one Gerçekleşmeyen Alem Arjantin'in Patagonya bölgesindeki arazilerde çalışan tarım işçileri çok düşük ücretler ve çok uzun çalışma saatleri yüzünden greve gidince ordu düzeni yeniden sağlamak üzere devreye girdi. Kurşuna dizmek insanı yorar. 1922 yılının 17 Şubat gecesinde onca insanı öldürmekten bitkin düşen askerler Hak ettikleri ödülü almak için San Hulyan limanındaki genel eve gittiler. Ama orada çalışan beş kadın kapıyı onların suratlarına kapadılar ve katiller, katiller defolun gidin buradan diye bağırarak onları kovdular. Osvaldo Bayer o kadınların isimlerini sakladı. İsimleri Consuela Garcia, Angela Fortunato, Amalia Rodriguez, Maria Huliaçe ve Maid Foster'dı. Fahişeler, saygıdeğer kadınlar. Kadınlar Eduardo Gagliano Çeviren Süleyman Doğum Sel Yayıncı Tarihte bugüne de kısaca göz atalım. 1959'da bugün Tibet ayaklanması isyanı gerçekleşmiş. Ve Çin Halk Cumhuriyeti tarafından bir e, kaçırma operasyonundan korkan Tibetliler, 300 bin Tibetli e, ruhani liderleri Dalai Lama'nın sarayının etrafını sarmışlar, kuşatmışlar ve her türlü ...kaçırma operasyonuna karşı çıkacaklarını duyurmuşlar. Ve gerçekten de Çin başaramadı böyle bir şeyi o zaman. 1959'daki genç Mao Zedong'un genç komünist hükümeti 10. yılında aşağı yukarı. Ama şimdi tren raylarıyla başardı. Günde dörtten fazla sefer oluyormuş başkent Pekin'den Tibet'e doğru. içinde böyle Çin malları ve işçileriyle yüklü trenler... Tibet'in en yüksek platolarına, şeylerine doğru, yaylılarına doğru çıkıyormuş. Ama o ticari, askeri bir istila değil. Askeri bir istila değil de şu anda Tibetliler azınlık durumuna geçmişler evet. Çinli nüfusun karşısında Tibet'te. Öyle bir durumda söz konusu. Öyle. Şimdi, olduğu gibi, Sin Can'da. anda Can. evet. 1977'de de Uranus'un bu etrafındaki haleler keşfedilmiş astronomlar tarafından oldukça yeni yani. Evet yeniymiş. 2006'da da Mars'ı gözleme uydusu Orbiter Mars'a ulaşmış. Ve Mars Merih eski adıyla yolları insanlara açılacak mı sorusu da başlamış oluyor. Evet günün haberlerine geçelim. Şimdi de o zaman oldukça gene şiddet dolu bir dünyaya gözlerimizi açıyoruz. Özellikle e, ...Düsseldorf'ta... Almanya'nın batısındaki Düsseldorf kentinin en büyük tren garında bir saldırı olmuş. Bireysel bir saldırı, baltalı. 7 kişi yaralanmış. Şüpheli gözaltına alınmış. 36 yaşında. Eski Yugoslavya kökenli, şüphelinin psikolojik sorunları olduğunu açıklamış. Kaçmaya çalışırken bir köprüden aşağıya atlayan ve ağır yaralanan şüpheli halen hastanede tedavi görüyormuş. Hayati tehlikesi yokmuş diğer yaralananların ama biri sonradan gelen bilgiye göre biri ağır yaralı deniyor. Gar çevresinde de bir operasyon yapılmış. Gece yara saatle 21 sularında olmuş bir saldırı. Gar bir süreliğine kapatıldı. Polis operasyon başlattı. 250 bin her gün, 250 bin kişiye hizmet veren büyük bir merkez bu. Gar alarm konumundaydı Almanya bir süredir. Pek çok ülkede olduğu gibi İngiltere'den de, Britanya'dan da sürekli büyük terör olaylarına karşı hazırlık yapıldıkları haberleri geliyor. Son olarak Almanya'da Berlin'de Aralık'ta. Geçen yılın sonunda Noel pazarında tırla bir kamyonla düzenlenen saldırıda 12 kişi ölmüştü. Saldırıyı da IŞİD üstlenmişti. Türkiye'den de bir silahlı saldırı haberi var. Hakkari'de Yüksekova ilçesinde Adalet ve Kalkınma Partisi Esendere belde başkanı ve abi silahlı saldırıya uğramış Tayfun Ayhan ve onun abi Murat Ayhan kimliği belirsiz kişiler tarafından ve Murat Ayhan kurtarılamamış Kurtarlamamış. evet kardeşi de tedavi edilmiş sonra da taburcu edilmiş evet, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldığı haberi geliyor diğer haberlere bakalım şimdi de Amerika Birleşik Devletleri Rakka operasyonu için yüzlerce deniz piyadesini Suriye'ye göndermiş bulunuyor Suriye'nin kuzeyinde Kürtlerin oluşturduğu halk savunma birliklerinin kısaltılmış adı YPG. Öncülüğünde kurulan Suriye Demokratik Güçleri Rakka'ya yönelik Amerika Birleşik Devletleri destekli bir operasyon başlatmıştı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı yetkilileri Washington Post'a gazeteye yüzlerce Amerika deniz piyadesinin operasyona destek için gönderildiğini ve bu askerlerin IŞİD'i top atışına tutabilecekleri bir ilerik arakoğul kuracağını açıklamış. halihazırda hazırda özel kuvvetler SDG'yi desteklemek için yani Suriye Demokratik Güçleri kısaltılmış adıyla onu desteklemek için bölgede bulunuyorlardı. Suriye Demokratik Güçleri Sözcüsü Talal Süloda e, Rakya kentinin IŞİD'den kurtarılması operasyonunda Türkiye istemediklerini açıklamış. Amerika Birleşik Devletleri'ne bunu ilettiklerini söylemiş. İstemiyoruz Türkiye demişler Rakya operasyonunda. Evet, Suriye tarafı bir işgal gücüdür ve daha fazla Suriye toprağı işgal etmesine izin verilemez demişler. John, Mac Amerika Birleşik Devletleri senatörü, eski savaş gazisi, Vietnam Savaşı gazisi John McCain ve Suriye'deki Amerika Birleşik Devletleri askeri yetkililerine geçen ay yaptıkları toplantıda ilettiklerini belirtmişlerdi. Bir hafta içinde kentin kuşatılacağını umuyoruz. Umuyoruz demişti. Evet evet. Orası altı çizilmesi Rakadı. gereken bir şey. Birkaç hafta içinde kentin kuşatılacağını umuyoruz demiş. Sanki içeride böyle bir kale var. Kalenin içinde askerler var elinde kılıçlarıyla kaleyi kuşatıp ondan sonra fethetmeyi planlıyorlar. İçindeki sivilleri vesaireyi ves özür dilerim vesaire diyemeyiz tabii ki. De. Sivilleri, kadınları, çocukları düşünebilecek bir kuşatma henüz ortaya çıkmadı galiba şu anda Suriye çıkmadı. savaşında. Çıkmadı. Bir de şey var. BBC Türkçeden mi? Bakayım. ...Amerikalı bir senatörden SENTCOM komutanına Erdoğan'ın PYD konusundaki ciddiyeti anlaşılmıyor diye bir açıklama da var. Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Arizona Senatörü Cumhuriyetçi John McCain... ...Merkez Kuvvetler yani SENTCOM diye kısaltılıyor. Onun komutanı Joseph Wattle'a Türkiye'nin PYD konusundaki ciddiyetini yeterince kavramadıkları için... ...Rakka operasyonu yolunda bir tren kazası öngördüğünü söylemiş. Ama McCain, Votalın sözünü keserek... ...Tayip Erdoğan'ın bu konuda ne kadar ciddi olduğunun anlaşıldığından emin değilim demiş. Ayrıca DAEŞ'le Mücadele Ko Koalisyonu'nun bundan sonra toplanacak atacağı adımları ele almak üzere... ...68 ülkenin katılımıyla Amerika Birleşik Devletleri'nde bir toplantı düzenlenecekmiş. Toplantıya Türkiye'de katılacakmış. İki sevindirici haber var. Bir tanesi bu toplantının İstanbul'da düzenlenmemesi... Kalabalık ve güvenlik önlemleri nedeniyle diğeri artık daha fazla ülkenin bu konu hakkında tartışabileceği bir toplantının yapılması hatırlarsınız geçtiğimiz sene sadece Kazakistan'da düzenlenen toplantıya Türkiye Rusya ve İran katılmıştı evet. başka Amerika Birleşik Devletleri'ne çağırmayalım çağırmayalım diye çeşitli açıklamalar yapılmıştı. Gözlemci statüsüyle katılmıştı Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri delilere almış gibi duruyor. Zarları atıyor. istediği oyunu da kuruyor. Oh, evet. Güzel metafor. Evet skandal niteliğinde bir habere de değinelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin en kısa süre görevde kalan... ...Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak tarihe geçti. Michael Flynn çıkar çatışması yüzünden... ...çekilmek zorunda kaldı... ...daha tayin edildiğinden bir hafta sonra filan... ...değil mi? Öyle bir şeydi... ...Michael Flynn... ...meğerse Adalet Bakanlığı'na yaptığı bildirimde... ...Türk Hükümeti'nden... ...Türkiye lehine lobi yürütmesi için... ...530 bin dolar almış... ...yarım milyon dolar... Evet. ...ne olacak bu para geri verir değil mi? Vermez mi ya... ...ne, ne yapmış bunun karşılığında... Türkiye'nin çıkarlarını Amerika'da temsil edebilmesi için lobi faaliyeti yürüttüğünü ve bayağı yüklü miktarı 530 bin doları yarım milyon dolardan fazlayı da cebelleziği ettiğini kabul etmiş eskilerin deyimiyle. Ce, cebe indirdiğini yani. Nereden geliyor bu para? örtülü da falan mı yoksa? Bilmiyorum iyi bir soru ben de bilmiyorum bizim cebimizden çıkıyor herhalde. Michael Flynn'in cebine doğrudan gidiyor. Örtülü ödenekten çıkıyorsa bizim, bizim cebimizden çıkmıyordur. Örtülü ödenekte bir anda çıkıyor Robin ya. Selahattin'e Robin'in ödemişlerdir ona. Evet o, de, o demişlerdir. Ama onlar <gülüyor> haberleri bile yok. Onlar ödeyemezler. Ne zaman ödediler? Eğer boy içerisinde attıysa ödeyemezler. Dün yattı maaşla. <gülüyor> Açmayalım bu konuyu istiyorsanız. Ee, şey. Açalım. Ee, ve şey demişti Flynn. Amerika baş başkanlık seçimlerinin ABD başkanlık seçimlerinin yapıldığı gün The Hill adlı e, Washington'da çıkan DC'de çıkan gazetede sitede daha düsüm bir makalede e, Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin Fethullah Gülen'i ülkede barındırmaması gerektiğini savunarak Barack Obama yönetimine sert eleştiriler yöneltmişti. Yöneltmişti. Usame Bin Ladeni demiş. Gülen için 15 Temmuz askeri darbe girişimi de Türkiye'nin 11 Eylül'ü demiş. İşte paraları alınca böyle konuşmuş. Flynn'in avukatı Robert Kellner bir Türk iş adamı tarafından Hollanda'nın danışmanlık bürosu olan Innovo BV'ye yaptığı çalışmaları Türkiye hükümetiyle ilişkili olarak açıklamış. Ee, şey ne kadar? Dolar ne kadar ediyor? Şimdi 500 bin, 500 işte Yükselişte mi? gene. 5 şey... 377 final. 377 bunun yarısı desek ne diyor? 370 bir buçuk bir altı diyelim hadi. Bir altı olsa şöyle hesaplamaya çalışıyorum. Mesela bu adama verilen lobby için verilen para Osman Gazi Köprüsünün zararını kaçta kaçı oluyor? 2017'nin ilk 50 gününde Osman Gazi Köprüsü 225 milyon lira zarar etmiş. Köprü için e, günlük 40 bin araç geçişi garantisi verilmiş, geçmemiş araçlarda. Evet. E, bu sebepten ötürü bir zarar var. Galiba bir, var ya bir epey, yani bir iki katı vardır herhalde. Yüz evet. günlük Osman Gazi zararına tekabül ediyor e, bu kişiye verilmiş evet. olan lobi faaliyeti. Bu için lobi para. faaliyeti neden, kim cebinden çıktığı konusu gerçekten e, önemli, çok önemli, gizli bir bilgi araştırmacı, gazetecilere bırakalım bu sorunu. Bu arada bütün bunlar tartışılır ve konuşulurken gözden kaçan başka bir şey var. işte şu kenti kuşatmayı umuyoruz, yoktur Türkler ciddidir filan derken IŞİD filan başka bir açıklama var. Çok önemli bir açıklama var. Save the Children örgütü 6 yıllık Suriye'nin İç savaşında çocukların toksik strese girmiş olduğunu söylemiş. Toksik stresten kasıt nedir efendim? Ha, şunu söyleyeceğim. Kendilerini yaralama, saldırgan tavırlar ve intihar eğilimine girmiş çocuklar. Buradaki çocukların hiçbiri, yani Suriye'deki çocukların üçte ikisi, yüzde altmış yedisinden fazlası, Ailelerinden bir kişiyi, en az bir kişiyi kaybetmişler. Anaları, babaları, kardeşleri, abileri, ablalarından birini. Evleri bombalanmış. Üçte ikisinden bahsediyoruz. Ve kendileri de yaralanmış çatışmadan. Yüzde yetmişinden fazlası bu Save the Children hareketinin incelediğine göre savaşlar bitmedi bunu da göz önüne alalım Tabi canım biteceği de yok yani hiç görünürde öyle bir şey de yok görünmüyor %70'inden fazlası e, yataklarını ıslatıyorlarmış geceleri ve e, istemeden idrar kaçırıyorlarmış sürekli olarak bunlar işte toksik stres denen olayın zehirli stres olayının belirtileri. Yani bugün 6 yaşında olan Suri ile çocukların savaştan başka bildikleri başka bir şey de yok. Hiçbir şey yok. Evet işte sonuç bu. Zaten post travma e, travma sonrası stres bozukluğu dedikleri şeylerin bu bütün bu yatak ıslatmaları çarşafları ıslatmaları ve sürekli olarak gün içinde de Hidrar kaçırmaları bunun belirtisiymiş. Yunus F'ten de yapılmış bir açıklama var. 6 yıldan beri devam eden bu iç savaşta en, faz, en fazla çocukların etkilendiğini onlar da söylemişler. Ve ülkede bir neslin kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya evet, olduğu. Evet olağanüstü oluyor. bir Yapmışlar. şey açıklama bu. Suriye'de bir nesil kayboluyor. Şiddet ve altyapının çökmesi nedeniyle Yunusefin e, Almanya direktörü Christian Schneider yapmış bu açıklamayı. Her gün Suriyeli çocuklar 6 milyon ...çocuk... ...altı milyon çocuk... ...şeye muhtaç... ...eğitimden geçtim... ...gündelik hayatında yani... ...doğal bir... E, ...rüya görmesi bile... ...imkansız bu çocukların... ...altı milyon çocuğun... ...yardıma muhtaç olduğunu... ...yaralanıp öldürdüklerini her gün... ...okullarında saldırıya uğradıklarını evlerinden kaçmak zorunda... ...kaldıklarını ve ağır travma altında... Evet. ...olduklarına dikkat çekmişti... Deminki haberi e, Demokrasi'ni ağırdan okumuştuk. Şimdiki de Deutsche Welle'den geliyor. Ya onlar bizim çocuklarımız olsaydı diye sormuş UNICEF Almanya Direktörü Schneider. Türkiye'de yaklaşık 300 bin çocuk savaş süresince dünyaya gelmiş. Bugün 6 yaşında olan çocuk da işte senin de söylediğin gibi hiç savaştan başka hiçbir şey görmemiş. Evet. Bu arada da Türkiye'nin dün okuduğumuz bir haberi tekrar söylemekte yarar var. Çeşitli sebeplerle ne sebep olursa olsun ona bakmıyoruz. Amerika, merkezli, Amerika Birleşik Devletleri Merkezli Yardım Kuruluşu Mercy Corps'un faaliyetini durdurmuş. Savaşın parçalayıp harap ettiği Suriye'deki yüz binlerce kişinin hayatı bu insani yardımlara bağlı ama Mercy Corps sözcüsü Christine Bragale internet sitesinde yayınlanan açıklamasında Türkiye ve diğer ortaklarımızla beş yıllık işbirliği ardından olayların bu noktaya gelmesi yüreklerimizi parçalıyor demişti. Çok e, güzel bir açılış yapamadık Cuma günü ama evet. maalesef Sohbetim. ama gerçeklik bu yönde. Ne yapalım? Yani Türkiye hükümetiyle diyalogu sürdürmeye çalışacağız. Ankara'nın kararını değiştireceği umudunu taşıyorlar. Ankara şeyden dolayı kızıyor değil mi? YPG meselelerinden dolayı kızıyor ve cezalandırıyor Amerika Birleşik Devletleri'ni. Peki bunun haberini devam edelim. Başka yürek paralayıcı şeyler var. Kuzey Ormanları savunması mesela. Ormanlar daha da paramparça olacak diye Kuzey'de katliam hesabı diye bugünkü Cumhuriyet Gazetesi Manşetten sür manşetten vermiş kuzeyde katliam hesabı diye üçüncü köprüye bağlanacak sen söz, söz ediyordun değil mi üçüncü köprüden mi yok başka? Yani o, ben köprüden. Osman Gazi'den bir Hı. şey yapıyorum ama herhangi köprü olabilir siz seçin. Üçüncü köprüye bağlanacak olan Kuzey Marmara Otoyolu projesini üstlenen şirketin yetkilisi. 275 kilometrelik uzun bir yol. Otoyol kaç ağaç kesileceğinin belli olmadığını hesaplama çalışmalarının sürdür, sürdürüldüğünü açıklamış. Sürdürdüğünü sürdüğünü söyleyemedim. Çevreci aktivistler de çevre ve ağaç katliamı yaşanacağına dikkat çekiyorlar. Kuzey Ormanları savunması ormanlar daha da paramparça <gülüyor> olacak uyarısı yapıyor. Hazal Ocağ'ın haberi gayet vahim. Paydaş katılım toplantısı dün yapılmış. Evet, yetkili Tolga Balta Ne kadar ağaç kesilecek sorusu üzerine Bilmiyoruz henüz demiş Haritalara planlara bakıyoruz Sağda çalışmalar yaptıktan sonra küsüratına kadar Tespit edeceğiz demiş Kesilecek ağaçları yerine daha fazla ağaç dikilecek Bir ağaca karşılık Beş ağaç dikilecek diye bir şey söylemiş Ama bunun hesabı asla tutulamadığı gibi, bu konu burada bu gibi açıklamalarda iki önemli sorun var şahsen görebildiğim bir tanesi hiç kimse bu hesabı tutacak durumda değil yani evet. hiçbir zaman bilinemiyor İkincisi de yeni dikilen kesileni yerine dikilen ekilen ağaç asla eskisi gibi olamıyor hatta bunun Metin Münir bir Alman araştırmacının uzun yıllar süren araştırmasının sonunda yazdığı kitaptan anlatmıştı T24'te ağaçlar kökleriyle bir ekosistem oluşturuyorlar. Birbiriyle haberleşiyorlar ve dolayısıyla sökülen ağacın yerine dikilen bir ağaç aynı direnci asla sağlamıyor. Doğanın kendi dengesi ekolojik havzası var. Dolayısıyla bu yani kalkınma, büyüme, kar meseleleri savunmadan Başar Toros'ta, Kuzey Ormanları Savunmasından. Bu proje 3. Köprü ve 3. Havalimanı'na bütünlüyor. Emlak projesidir. Nüfus arttı. Kuzey Ormanları'nın içine doğru kent büyüyor. Ormanlar daha da paramparça olacak demiş. Çevre köylerden yurttaşlar da arazilerinin proje kapsamında değerlerinden çok daha az ücretlerle kamulaştırmak istendiğini söylemişler. Mesela Tayakad'ın köyünden Fatih Soydemir, T24 haberi bu bu paralarla İstanbul'da nerede ev alacağız? Açıkta kalıyoruz demiş. Bu parayla ev mi alınır diyor. O hal ilginç bir şekilde olan şu hal. E, durumu fırsat bilinip yerlerimize el konuldu. Gasp oluyor bu demiş ve e, bu Arnavutköy'deki Durusu Kültür Merkezi'nde düzenlenen bu toplantıda yapılan sunuma göre 274 kilometre oluyor işte ve e, İstanbul'u baştan dolaşıyormuş 3 yılda bitirilecek tarım, mera ve orman alanları da var hepsi dümdüz olacak anladığım kadarıyla Amerika Birleşik Devletleri'nden de buna paralel çok önemli bir toplantı haberi var bu da Dakota Access diye adlandırılan Kuzey Dakota eyaletinin petrol boru hattı geçirilmesi büyük bir çok büyük bir proje bu ve yerliler bütün tarihlerindeki en büyük direnişi birleşmeyi gerçekleştirdiler fakat Trump yönetimi dinlemiyor ve ordu istikam birlikleri her an geçebilecek durumdalar Standing Rock diye Kaya diye adlandırılan Sioux kabilesi, yerli kabilesi ve Indigenous Environmental Network diye yerli çevre ağı ve bütün Amerika Birleşik Devletleri'nden hatta dışından bile kabilelerin katılımıyla beyaz kiliselerden de aslında hmm. episkopal kiliseden ve çeşitli ona bağlı liderlerden de destek var. Cuma günü bugün büyük bir gösteri var binlerce kişinin gelmesi bekleniyor ve ordu istikam ve birliklerinin Army Corps of Engineers binasından başlıyor onun önünden beyaz evin önünde Lafayette parkında bitecekmiş ve ülke çapında da dayanışma destekleri var yerli cemaatler ve onların müttefikleri şeyde salıdan beri başkentteler Washington'dalar lobby ve workshoplar, atölye çalışmaları yapıyorlar ama bugün büyük şey var. Ee, hareket var ve şey bildiğinizden daha fazla destek alıyorsunuz diye hem DC'de Dallas Gold Tour var yerlilerden. Ee, yerli liderlerden birisi. Bu IEN dediğimiz Indigenous Environmental Network'ün de başkanı sözcüsü. Bu sizin feda alanında bulunmak için burada değiller ve fosil yakıt projeleriniz için su hayattır. Donald Trump bizim suyumuza saldırarak hayatlarımıza, ailelerimize ve kendi kaderimizi belirleme hakkına tecavüz ediyor. Buna izin vermeyeceğiz demişler. Böyle de ilginç bir şey var. Bu haberleri ancak pazartesi günkü açık gazetede verme imkanı bulabileceğiz. Zaten saat farkından dolayı sık sık böyle kaçırma durumlarında kalıyoruz. Öte yandan Bilgi Üniversitesi öğrencileri de 8 Mart saldırısına dair bir basın açıklaması yapmışlar. Ve kampüste dün evvelki gün meydana gelen saldırıda dün protesto edilmiş okul yönetimini Gerekli önlemleri almamakla suçlamışlar. Ta iki yıldan beri dün yaşanan olayın ayak seslerini iki yıldır duyuyorduk. Üniversite yönetimi bu durumdan haberdardı ama tehditlere göz yumdu diye konuşmuşlar öğrenciler. Rektörlük binasına da yürümüşler. Böyle kuvvetli bir yükselişte var diye bakabiliriz. Okul Bu teyze, okul yönetiminin istihbaratından daha çok artık güvenlik güçlerinin de yapması gereken bir şey olacak. Yani 15 kişi atlayıp böyle bir anda hatta yakın zamanda kurulmuş turnikelerin üzerinden atlayıp okulun içerisinde böyle ellerinde silahlarla koşa koşa geldiği zaman... Okulun önündeki polislerden başka kimse ki durdurabilir mi onu diye sormak lazım. Ya da o kadar güvenlik gücünü oraya sürekli bekletmek ne derece mantıklı olabilir, ne derece devam sürdürülebilir olabilir. Evet. O da ayrı hikaye. Ama bir informasyon şeyi açığı var, istihbarat açığı var. O herkes tarafından biliniyor. Öğrenciler tarafından da verilmiş daha önce dilekçeler var. İnsanlar da, okuldaki insanlar da bunu söylüyorlar. Ve Bitirdiler okulu kula bir yandan da baktığınız zaman. Kulakları sağır edici bir sessizlik var rektörlükten ve şeyden gelen yöneticilerden yani Ülke, hiçbir şey hiçbir şey söylemiyor. Ülkenin en önemli örneklerinden bir tanesi de Bilgi Üniversitesi. Kamusal olan olarak nitelendiriliyordu. Herkese açık bir şekilde bir kampüs inşa edilmişti Santral İstanbul'da. Onda bitirdiler işte şimdi. Şatılara bile kartınızı göstererek bilmek zorundasınız bundan sonra. Okula girmeye geçtim. Misafiriniz geldiği zaman dışarıya gidebilmek bile pek kolay olmayacak gibi duruyor artık. Evet, bu şeyleri de devamını da getireceğiz. Bu Gök'ün çalışma iznini iptal ettiği Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi yardımcı doçent doktor Noemi Levi-Aksu da kararın imzacı akademisyen olmasından dolayı alındığını, yaşadığın ihraçların bir parçası, bir dalgası olduğunu söylemiş ve karara tepki göstereceğiz demiş. Mücadele edeceğiz. İhraç edilen akademisyene bir darbede Baro'dan gelmiş. Bu da çok önemli bir haber. Ankara Barosu son kanun hükmündeki kararname ile KHK ile üniversiteden ihraç edilen akademisyen doktor Cenk Yiğiter'in Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyeliği'nden ihraç edilen Yiğiter'in avukatlık stajı için Ankara Barosu'na başvurduğunu ve PETÖ'den açılmış bir soruşturma olduğu bilgisi verilmiş ve ...geri çevirmiş staj başvurusunu... ...fakat... ...İğiter'de şunu söylüyor... ...bu soruşturma numarasının... ...gezi olayları sırasında açılmış ve daha sonra... ...takipsizlikle sonuçlanmış bir... ...soruşturmaya ait olduğunu söylemiş... ...neler oluyor... İnsan inanmakta güçlük çekiyor gözlerine... ...savcı Şimşek hakkında... ...yanıltıcı bilmek suçundan suç duyurusunda bulunmuş... ...ayrıca da... ...hakimler savcılar yüksek kuruluna şikayet etmiş... Doktor Yeter ihraçlardan sonra üniversitelerden elinizi çekin diye bildiri yayınlayan baro yönetimi bir hukuk dışı o hal aparatına dönüşmüş aracına dönüşmüş durumda sivil ölü haline getirilmemizin suç ortağı oldular demiş bravo baroya da doğrusu tam hukuki şeyin gereğini yapmış 5 özgür günden nöbetçisine de toplam 20 bin Türk lirası ve 30 ay hapis cezası da kesilmiş bir anetten okuduğumuz bir haberle de bunu da tamamlayalım Faruk Balıkçı Dicle Anter Derya Okatan Kumru Başar ve Ayşe Batunlu <gülüyor> yargılanmasına devam edilmiş arka arkaya duruşmalar Altı bin, yedi bin, yedişer bin, er ay, e, Türk lirası ve onbeşer ay hapis diye gidiyor. Hoş bir ortam var yani Cuma günü bayramlık ağzımızı da açmış olduk bu şekilde devamı da gelecek. Açık kaste. Avana gila avana gila avana gila venesmaha avana ven avana gila avana Havana ranenana miss ma ha Havana ranenana Havana ranenana Havana ranenana miss Uru uruachim Roajin belesameh Havana gila, Havana gila venes macha. Havana rannena, Havana He was a man of some may I'm a man of some may I'm a man of some may Havana, Havana, Coro ahim valsamear, coro ahim Heri Belafonte Havana Gila Yahudi şarkısı İbranice söyledi 1927'de 1 Mart'ta doğmuştu Heri Belafonte şarkıcı şarkı yazarı, oyuncu ve büyük sosyal aktivist haklar mücadelecisi aynı zamanda da bütün jenrelarda ustalıkla şarkı söylediğini gösteren örneklerden de bir tanesiydi bu ee, yani her e, Fransız şarkısına da Merci Bon Dieu de söyleyebiliyor Amerikan standartlarından, folk standartlarından, The Land is de söyleyebiliyor. Aynı zamanda işte tabi Deo gibi yani Kalipso'yla zaten bir dünyada satılan ilk büyük milyon satan albümü yaratan adam Jamaica Trinidad şarkılarında söylüyor. Böyle bir çok yönlü hezarfen diyebileceğimiz nitelikte bir insanın 90. yaş gününü kutlamaya devam etmiş olduk bu şekilde açık radyoda açık gazetede evet dönelim şimdi Türkiye'nin meselelerini Suriye'yi bir kenara bıraktık şeyde problem var ben hala gitti yarım milyon dolar şeyindeyim e, üzüntüsündeyim bu arada değil mi? evet, yarım milyon dolar Pli. yarım milyon dolardan fazlası da var Üstelik itiraf da etmiş yani peri versin e, işte, e, doğrusu e, Geri vermesi gerekebilir Ama giden paralar sadece e, Onunla ilgili Değil biliyorsun Peki bu e, şeyde e, Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki Sloganlarında e, şeylerinde, Salonlarında sloganlardan çıktı Slogan da atılıyor tabi orada da e, Propaganda konuşmaları yapılırken şey ne olacak onların parasını kim veriyor bunu da Mithat Sancar sormuş HDP'den Hı. mecliste bu propagandaların parasını kim veriyor diye basit bir soru sormuş ne diyorsun HDP Mardin milletvekili yani Mevlüt Çavuşoğlu Hamburg'da e, Türk konsolosluğunda bir konuşma yaptı hatta bir Alman gazeteciye de e, saldırı olmuştu orada e, yani e, her türlü vahim durumun pek çok alanda çoktan aşıldığı Türkiye'de ilkler arasına bu da girdi Çavuşoğlu Almanya'ya gidiyor ama yine de Alman topraklarında değil Türk toprakları kabul edilen Türk Konsolosluğu'nun balkonundan konuşabiliyor Nalçın Doğan yazmıştı bunu T24'te e, şimdi de e, yani HDP önerge vermiş Meclis araştırması, Avrupa ile kavga var, devletler arası ilişkilerde demokratik ve etik kuralların belirlenmesi ve Türkiye'nin dış politikasının bu kurallar çerçevesinde gözden geçirilmesini istiyor. Ve önerge lehinde konuşan Vithat Sancar da meclis kürsüsünden sormuş senin merak ettiğin soruyu halkın temsilcilerine sormuş milletin. Almanya'ya kampanya için giden bakanlar hangi parayla gidiyorlar? Kamu kaynaklarını kullanıyorlarsa bu etik kurallara uygun mudur diye. Meclis tutan haklarından 7 Mart 2017 sayfa 14'ten alıntılamış Yalçın Doğan. Ne diyorsun? Çok paranın olduğunu da söyleyemeyiz bugünlerde. Özellikle bu Berlin'de düzenlenen turizm fuarında işlerin pek, iyi yol, pek yolunda gitmediğine dair haberler de geliyor. Ee, i̇nsanlar bir fısır fısır Türkiye'ye gitmeyin diyerek birbirlerini motive ediyorlarmış şeyde turizm fuarında. Öyle dedikodular var. Bir diğer taraftan da gazeteciler de bu soruları sormuşlar mesela Bakan Çavuşoğlu'na. dışları bakın Mevlüt Çavuşoğlu orada bir basın açıklaması yapmış Berlin'deki temasları sırasında. Ben cebimden mi verdim bu paraları demiş. Şaka ediyor olmalısınız demiş. Türkiye'ye gelen turistler hapishaneye yatılıyor öyle mi? Bu basının kara propagandası sizde dahil yaklaşık 40 milyon turisti ağırlıyoruz ve onların hiçbiri yasaları çiğnemediği sürece diğer ülkelerde olduğu gibi hapse atılmıyor demiş. Konuşması sırasında diplomatik dili de bir kenara bırakmış kravatını çözmeden. İngilizce saçmalık anlamına gelen bullshit kelimesini kullanmış Çavuşoğlu. Ve şöyle demiş, Bu saçmalık, bunun saçmalık bullshit olduğunu söylemeliyim. Herkes Türkiye'deki tatillerinin keyfini çıkarıyor. Kara propaganda yapmayın dostum demiş. Bu yabancı yayın organına mı vermiş bu demeci? Toplu olarak yaptığı basın açıklaması bu soruları cevaplandırıyor. Ee, o evet. zaman bipliyorlar tabii bunu. Yok canım. Bu Niye bullshit şey bir şey mi? Evet. Biplenmesi, Biplenmesi gereken, bir şey. gereken bir şey. Öküz dışkısı değil mi bullshit? Evet. Dışkı kelimesini niye bipleyelim? Öyle bi bipliyorlar. Diplomatik dil olduğu için mi? Diplomatik dil bir kenara bırakıldığı için mi? Yok. Amerikan televizyonlarında bu bip geçer. Demek ki Çavuşoğlu'nun izlediği şeyler de geçmiyormuş. Evet. Para ceplerinden Filmler ya da partilerinden çıkıyorsa mesele yok. Ama çıkmıyorsa mutlaka hesabını vermeliler demiş Yalçın Doğan da bu şeyden tabi e, ilginç bir şey yani e, şimdi kısaca gözden geçirelim bu durumu özet olarak nedir durum İsviçre hükümeti bir kere Çavuşoğlu'nun programına onay vermiş iyi haberi önden verelim İsviçre'nin e, bu Önce otel rezervasyonu iptal edilmişti. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Jean-Marc mektup bize ulaştı. Güvenlik durumuna ilişkin analiz raporuna göre adım atacağız demişti. İsviçre Dışişleri Bakanlığı Almanya ile Nazi gerginliği de vardı. Devam ediyor zaten. Otel çok. rezervasyonunu mu iptal etmişler? Evet. Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Dışişleri Bakanlığı otel rezervasyonunu mu iptal etmişler? Evet. Gerekçe neymiş? Güvenlik gerekçesi Evet misafirlerin Hilton Oteli hem de bu. Yani Paris çok amatörce değil mi aynı zamanda? Tanıyor zaman, musun değil mi? Ataları, Evet, evet. Conrad Hilton kurmuştu. Evet. Büyük iş adamı. Ama yani bir Dışişleri Bakanı gelecek, otelinizde kalacak, ülkenizde kalacak. Güvenlik gerekçesiyle sizi kabul edemeyiz demek de gerçekten. Aynen Haber aynen böyle. Hilton Oteli, Zürih'te konuşmayı planladığı Hilton <gülüyor> Oteli bip. Organizatörlerin misafirler ve ziyaretçilerin güvenliğini sağlama garantisi veremediği gerekçesiyle rezervasyonu iptal ettiğini açıklamıştı fakat e, bir iptal de gelmişti güvenlik gerekçesiyle fakat sonradan şey gelmiş şimdi İsviçre hükümeti Çavuşoğlu'nun programına onay vermiş. Pazar günü Zürich'te referandum öncesi halk buluşması etkinliğine katılacakmış. Fakat Zürich Belediye Meclisi de iptalini istiyor. Bakalım ne olacak? İsviçre Federal Hükümeti Zürich Belediye Meclisi'nin isteğinin geri çevrildiğini açıklamış. Büyük protestoları bir yoğun güvenlik alınsa bile, önlemi alınsa bile program güvenliği yapılamayacak diyor. Biz dıştır bakanlığı fikir ve düşünce özgürlüğüne çok önem veriyoruz ifadesi kullanmış. İsviçre'deki bu haber önemli çünkü diğer ülkelerde bu durum değerlendirilirken Hollanda ve Almanya'da seçimler yaklaşıyor. Ve bu, bu olayın Amerika e, bu ülkelerdeki aşırı sağcıların kullanabileceği bir argüman olarak değerlendirilmesine bahsediliyor. Zaten. Ama İsviçre'de seçimler yok. Gece, evet, kaç, ne zaman olmuştu? 2015 Doğru. senesinde olmuştu. İsviçre'de 1 Kasım'da seçimler. İşte onlar oradan sıyıracaklarını düşünüyorlar yüceden. herhalde. Aşırı sağcılar çıkmıştı Ekim ayında. Yani ee, bu farklı bir olay gibi duruyor. Evet. E, fakat Hollanda'dan Yusuf Özkan bildiriyor e, BBC Türkçe haberi. E, bir Türk bakanı daha salon verilmediği haberi var. Mevlüt Çavuşoğlu'nun ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betülkaya Sayan'a da Hollanda'da konuşma yapması için salon verilmemiş. Normalde sürekli bu bakanlar yurt dışına gidip konuşma yapıyorlar mıydı bu tip seçimler ve referandum süreçleri öncesinde? Yoksa Hayır, bu aralar çok bu fazla... yeni. Çok fazla bir rağbet mi var yurt dışındaki seçmenlerin konumuyla? Çok yani? fazla rağbet olduğunu düşünebiliriz evet. Zaten şeyde düzeltmiş Hollanda'da etkinliği iptal edilen Çavuşoğlu gene aynı üslufta konuşmaya devam etmiş. rica Rest çekmiş mevkidaşıyla konuşacağını söylemiş yani dıştır bakanıyla. Rica ederse seçim sonrası geldiği adam gibi rica ederse demiş baya sert değil mi? Seçim sonrası Cuma ya da Cumartesi gidebiliriz. Her şartta bizim için zor derse bu Cumartesi giderim demiş. Karşılaşırsak PYD'yi de vururuz demiş. Lafın arasında değil mi? Lafın arasında söylemiş. Karşı karşıya diller mi şu anda? Öyleler ama karşılaşmak Yolda karşılaşırlarsa mı? Membiç'e gidersek PYD oradaysa vururuz. Öyle bir bomba yapmanız lazım ki Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve rejim askerlerini vurmadan sadece PYD'ye vurabilecek bir kapasiteye sahip olması lazım. Ama vardı biliyorsun böyle yani. bir icat. Sen Akıllı yoktun? bomba. Hayır. Tüfek yaptı İsrail'liler. Ee, İsrail'li bir mucit. Böyle kö sokağın köşesine gidiyorsun. Bu namlu eğik böyle dönüyor 90 derece. Hmm. Yuvarlak ama yani tam şey değil. Böyle eğik şey dönüyor ve sen kendini göstermeden öbür taraftaki adamı vuruyorsun. Bilmiyorum ben şeyi beklerdim İsrail'den ezan sesini takip eden bir tane mermi. Böyle atıyorsun zız. böyle zız diye, ezan sesini takip de gidiyor hedefine doğru. Merkel şey demiş Ey Almanya sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki nazi uygulamalarından farklı değil demişti yer Cumhurbaşkanı Erdoğan. De tekrar dedi zannettin anladım mı? nazi benzetmeleri durmak zorunda demiş. Krizi Zaten ve Çavuşoğlu da düzeltmiş Dışişleri Bakanı. Evet. Alman yönetimine değil uygulamalara nazi dedik demiş. O Güneş Kase uygulama... Söyledemiyor bugünkü manşetinde. Siz gösterdiğiniz biraz önce büyük koymuşlar Merkel'e. Evet büyük koymuşlar. Nazilik yapma mı diyorlar? Ne diyorlardı? Nazilik yapma o zaman demiş. Ee, evet. Neyse Güneş Gazetesi'ni şimdi devreye sokmayalım istersen. Basında böyle bir diskur devam ediyor. Söylem ne devam diyor, ediyor. Evet ama yani. ediyor. Biz uzak kalalım biraz. Ee, Schultz'la da ilginç bir konuşma var. Diken'den görebiliyoruz. Özgürüz sitesinden Can Dündar'ın sorularını yanıtlamış Sosyal Demokrat Parti'nin Başbakan adayı Martin Schulz bu yıl düzenlenecek Almanya'daki seçimlerde Buraya gelince Türkiye Cumhuriyeti'ni mi yoksa partisini mi temsil edecek ayrımını yapması gerekir demiş. Yani bir siyasetçinin, Martin Schulz önemli bir tespit bu aslında Can Dündar'la konuşurken, bir siyasetçinin kendi ülkesini temsil etmesiyle kendi siyasi kampanyası arasında fark vardır demiş. Erdoğan hükümet temsilcisi olarak her zaman ağırlarız. Biz demokratik bir ülkeyiz. Buraya gelip demokratik bir çerçeve içinde düşüncelerini ifade edebilirler. Ama yine de şunu soruyorum. Başka bir ülkede seçim kampanyası yürütmek bir hükümetin görevi midir? Bir ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı kendi ülkesini temsil eder. Seçim kampanyası düzenleyecek bir aktivist değildir diyor. Biz elbette Türk milletinin en yüksek temsilcisine saygı göstermek istiyoruz. Sayın Erdoğan'ın stratejisinin arkasındaki mantığı anlayamıyorum demiş. Yani Bir siyasi kampanyanın içinden geldiği zaman eleştirileri de gözüye almalıdır. Karşı çıkanları da demiş. Ayrıca da Nazi kıyaslamasına da izin vermeyiz demiş. Almanya ülke olarak tarihimizden gerekli dersleri çıkardı. Çağdaş demokratik toplumumuz en ilerici anayasalardan birine dayalı olarak kurulmuştur. Ve bu Sayın Erdoğan'ın iddia ettiğinin tam aksidir. Çağdaş Alman hükümetini Nazilerle kıyaslamak fazla kaçıyor demiş. Çok büyük tepki yaratacağı fikrinde olduğumuzda söylemiştik. Biz demedik mi diyelim şimdi o fasta girelim. Hakikaten çok büyüyen bir tepki var. Hatta e, hükümet temsilcilerinin Almanya'daki bu uygulamaları... ...Nazi uygulamasına benzetmesine tepkiler sürüyor. Hristiyan Sosyal Birlik CSU Partisi... Avrupa Birliği müzakereleri sona erdirilsin demiş Hristiyan Sosyal Birlik Genel Sekreteri Andreas Schoyer Berlin'de bir açıklamayla yani ve şey demiş Erdoğan ve uşakları uh. seçim kampanyası söz konusu olduğunda Almanya'da istenmeyen insanlardır demiş. Deutsche Welle Türkçeden bir haber Türk siyasetçilerin nazi hakaretlerinin bir küstahlık olduğunu söylemiş. Hı hı. meclis grup başkanı Falker Kauder de böyle bir ülkede ben de tatil yapmak istemem demiş sen turizmden bahsediyordun özgürlüğün temel bir unsuru olan din özgürlüğüne kendi ülkenizde izin vermeye hazır değilken böyle büyük laflar edemezsiniz demiş temsilcileri Erdoğan gibi davranan bir ülke turizminin geriye gitmesine şaşırmamalı böyle bir ülkede ben de tatil yapmak istemem demiş sol parti ne demiş Böyle olduğu zaman işler düzelecek ama değil mi? Turizmi Türkiye'ye gitmediğiniz zaman Erdoğan'la böyle karşısında blok koyduğunuz zaman Türkiye Avrupa Birliği'nden uzaklaştırdığınız zaman bütün sorunlar çözülecek Avrupa Birliği içerisinde de kendi çapında. Tabii. Aynen. <gülüyor> sol parti ne demiş? Bence en ilginç açıklama oradan. Merkel-Erdoğan paktı olarak tanımlamış mülteci anlaşmasını sol parti milletvekili Sevim Dağdelen anlaşmayla federal hükümetin kendini şantaja açık hale getirdiğini savunmuş ve Türkiye ile silah ticareti bitirilsin demiş. Yani. Leopard tankından bahsediyor. Evet. Ve o, onun gibi şeyleri artık nihayet elindeki imkanları kullansın demiş Meclis Grup Başkanı Dietmar Barçta. Yani yorum yapılamayacak kadar yersiz demiş bu Nazi benzetmelerini. Derhal son vermesi gerekir Türkiye'nin demiş ama Türkiye ile yapılan silah ticareti de bitsin demiş. Silah şirketleri için böyle bir sorun yok ama yani Türkiye ile ne kadar gerilim olsa da aynı şekilde kendi ticaretlerine devam ediyor Onlar bu şirketler. Her zaman Hatta Türkiye'de tank fabrikası kurmak istiyordu. Almanya'nın önde gelen bu tank fabrikalarının tank endüstrisinin başında olan şirket Rheinmetall'ye bir şirket. Evet, evet. Altay ama, tankını da destek verecekmiş aynı zamanda. İhalesi için geçiyor. Ama geçiyormuş. o Türk tankı. Altay bak Leopard değil. Türk tankı da yani yapacak olan şirket Türk olmadıktan sonra ardından istediğiniz zaman isterseniz Olsun, isim koyun. Pegasus koyun. Türk. Yok Pegasus Yunan. Silah satma. Grek. Kadim yani. Grek. Yani. Anladın. Evet buyurun. Almanya'da Deniz Yüce için özgürlük çağrısı da dört bir tarafta var. Araç konvoyları Die Welt ile e, muhabiriyle dayanışma için Berlin'de 19 Şubat'ta sonra da devam ediyor. Deniz Yücel'in Die Welt'ten önce çalıştığı Die Tiger Zeitung'dan meslektaşı ve arkadaşı Doris Akrab. Deniz için ne yapabiliriz diye düşünürken bu araç konvoyu fikri geldi demiş ve devam ediyoruz buna demişler. Dört bir tarafta Deniz Yücel'le birlikte Türkiye'deki cezaevindeki bütün gazetecilerin serbest bırakılması talebiyle. Bakan Avcı da Almanya'daymış. Kültür ve Turizm Bakanı Berlin'deki bir konuşma yapmış. Turizm fuarı var. Ha işte o turizm fuarında söz konusu gazetecinin suçsuzluğunu da kanıtlayarak ülkesine dönmesini ben de isterim demiş Avcı. Ama bir yargı süreci nasıl Berlin'de hakimler varsa İstanbul'da da Ankara'da da hakimler var demiş. Hatı değil. Onlar bu konuyla ilgili kararlarını verdikleri zaman size ve bize düşen o yargı kararına saygı duymaktır demiş. Hatta şunu da sormuş. Türkiye'ye gidersen bana tutuklanma garantisi verebilirsiniz diye birisi sorunca. Verebilir, verebilir misiniz diye mi sormuş? Birisi sormuş. Hı hı. O da siz bana Almanya'da herhangi bir gazetecinin tutuklanmayacağı garantisini nasıl veriyorsanız, nasıl verebilirsiniz ben de size aynısını Türkiye'de veririm. Almanya'da Güzel ben hiç, hiç duymadım bir gazetecinin tutuklandığını ama Türkiye'de duyuyoruz. Farklı bir durum yok Türkiye'de tutuklanmak de? için geldiklerine dair çeşitli bulshit açıklamalar var. Bir New York Times'dan bir baş yazı çıktı onu biliyor musun? Erdoğan'ı Ağızları açık bırakan ikiyüzlülüğü diyor. Hukukun üstünlüğünü çökertmek için hemen her şeyi yapan Erdoğan'ın bu hakaretleri yağdırması tamamen rezalet demiş New York Times gazetesi. Ve Washington hattı sitesinden alim kahramanın çevirdiği başyazıda Almanya tartışmasız kanunlara en saygılı ve en hoşgörü de Avrupa demokrasileri arasında yer alıyor ama Almanlar özellikle Yunanistan, Polonya ve Macaristan gibi Avrupa Birliği'nin talebini kabul eden ülkelerin sitem ve kınamaları nedeniyle Nazi geçmişleriyle sürekli uğraşmaları gerektiğini farkındalar. Bununla birlikte büyük bir millet ve NATO müttefiki lideri için özellikle Türkiye'de ifade özgürlüğünü ve hukukun üstünlüğünü çökertmek için hemen her şeyi yapan Erdoğan'ın bu hakaretleri yağdırması tamamen rezalet demiş. O da öyle baskın oranda Ağustos'ta çıkan yazısında tek adam rejimi iki temel üzerinde tutunmaya çalışıyor bir karşıtları için baskı politikası yandaşları için de mağduriyet algısı diyor. Ve e, Türkiye'de kutuplaştırmanın yaptığı tahribat yetmedi. Şimdi de bu miting ihracat seferberliği sonucu Avrupa Kalesi'nin içinde tahribat başlamakta. Çünkü Hollandalı Wilders gibilerin mülteciler sorunu sayesinde yükseldiği bir ortamda Avrupa sağcı ve ırkçı partilerinin damarlarına kan pompalanmakta. Bu da oradaki Türkiyelilerin sırtına bir kambur daha demek diye bir şey. Şimdi sıra bu sadece ırkçıların durup dönüp Avrupa demokrasisinin gözünün içine bakmasına geldi. Diyor. Böyle bir vaziyetten bahsediyoruz. İngiltere parlamentosundan da ilginç bir şey. Hükümete Türkiye'ye tutumunu sertleştirme çağrısı gelmiş. Angela neydi e, Teresa mi pardon e, Türkiye ziyaretinde insan hakları konusunu gündeme getirmediği için milletvekilleri eleştirmişler. 16 Nisan referandumu öncesinde 90 dakikalık bir oturum yapılmış Türkiye ile ilgili Westminster Salonu'nda parlamento'nun ve şunu da e, sormuşlar mı? bilmiyorum. Ona baktım haberde göremedim. BBC Türkçe'den İrem Köker'in haberi. Hani bir küçük de olsa bir 125 milyon sterlinlik miydi neydi silah anlaşması o, o ne oluyor diye sormuşlar mı bilmiyorum. Öte yandan hükümet o hali uzatıp uzatmamak için şartlara bakacağız demiş başbakan yardımcısı. Bir daha uzatılırsa bir yıl tamamlanmış olacak biliyorsun. Üçer ay uzatılıyor. Tayyip Erdoğan... Her şey yerli yerine oturan oturana kadar KHK'ların, ihraçların ve o halin devam edeceğini söylemişti. NTV'nin sorularını yanıtlayan Canikli de henüz konuşmadık, bir karar verilmedi, şartlara bakacağız. Devamını gerektiren şartlar varsa devam eder demiş. Haşra kadar olabilir mi bu? Sen o terimi biliyor musun? Olur herhalde. İslam inanışına göre bütün canlıların yeniden diriltilerek mahşerde hesap vermek üzere toplanması. Allah'tan korkun ve bilin ki muhakkak hepiniz olmayacaksınız, Bakara suresi mesela Yıldırım da o halin uzatılması Milli Güvenlik Kurulu'nda değerlendirilir demiş bak başka bir yere atmış topu fakat çok ilginç bir tespit yaptık Cumhuriyet gazetesinden Kıbrıs'a gitmeden Çankaya Köşkü'nde yabancı medya kuruluşları temsilcileriyle bir araya gelen Yıldırım Uzatılacak demiş 3 ay daha. Müjdemi isterim. Olağanüstü hal 3 ay daha uzatılacak demiş. Böylece uygulamada bir yıl tamamlanmış olacak. Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın da son derece ilginç bir itirafta bulunmuş. Bence Cumhuriyet'ten. Devlet otoritesi tek elde toplanıyor demiş. Tek adam itirafını gerçekleştirmiş. Anayasa değişikliğiyle bir Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi kuruluyor ve kararların hızlı bir şekilde alınması sağlanıyor. Demek ki daha önce alınamıyormuş kararlar hızlı. Devlet otoritesi bu sayede tek elde toplanıyor demiş. Demek ki daha önce tek elde toplanmamış. Evet. Rıza Türmense şeyi de yazmış. Venedik Gondolin'den anayasa değişikliklerine bakış yazısıyla benedik da bunu yapamazsınız diyor raporunu hem yöntem hem içerik bakımından mümkün değil diye hukuki bir şey getirmiş Türkiye'nin demokratik anayasal geleneğinden geriye doğru atılmış tehlikeli bir adım diyor önerilen sistemin otoriter ve kişisel bir rejime dönüşme tehlikesi taşıdığının altını çizmek istiyor benedik komisyonu deyip geçmeyin Avrupa Konseyi'nin önemli bir organı ve Türkiye'de görüştü. Onlarla yani resmen görüşme yaptı diyor. Evet. Peki. Burada bir saati bitiriyoruz. Yusuf Halacoğlu ve Ümit Ağız daha ikinci bir saldırı girişimi oldu. Bir kadın avukatı da kürsüden iten Mersin Baro Başkanı hak ettiğini düşünüyorum demiş. Demek itilmeyi hak ettiğini. Higen Yüksekdağ'ın HDP üyeliği de Yargıtay tarafından düşürüldü. Böyle de durumlar var. Peki ara. Açık Gazete Seyyare Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar... Günaydın sizin. Günaydın. Nasılsınız? <gülüyor> Takip etmeye çalışıyoruz. Ha, hayırlı sabahlar mı? <gülüyor> hayırlı sabahlar. <gülüyor> Günaydın. Günaydın ya da. Günaydın canım. E şeyi söyleyelim, bu, bu, şu Macaristan'daki göçmenlerin şeyinden de kelimeyle bahsederek girmek ister misin? Yani her türlü. <gülüyor> Gözaltına alınmak. Ya, ya, ya, yakında ben de onlardan bir tanesi olarak konteynerdan <gülüyor> falan bildireceğim. Veyahut da gözaltından. <gülüyor> Dolayısıyla yalnız yanlış. Ee, şimdi bu e, mültecilere yönelik bir uygulama. Daha göçmenlere Allah'tan bir şey yapmıyorlar ama... işte Herkes konteynerlarda artık bütün yani göçmenler daha önce... E, mesela iş bulabiliyorlarsa veya da işte şey yapabiliyorlarsa e, bir şekilde... Hayatlarını e, ikame ettirebiliyorlarsa şeyde kalabiliyorlardı e, kamplar dışında vesaire. Yani Türkiye'de bir anlamda Suriyelilerin olduğu gibi. E, fakat e, şimdi bu hak e, ellerinden alındı. Hepsi konteynerlarda kalmak zorundalar. E, Konteyner kent bizde daha böyle havalı bir içim oluyor ama sonuçta bir konteynerde yaşıyorsunuz bir kutuda. E, ve e, orada göz altında olacaklar yani. Ee, öyle serbest bir hayat da söz konusu olmayacak Hepsi bütün şeyler Mülteciler göz altında tutulacak Potansiyel suçlu olarak Bunlar ağır şeyler Bunlar sadece şey de değil Mültecileri de değil Göçmenlerimizi etkiliyor Tüm yabancılara olan yaklaşımı etkiliyor Maalesef Ve bunun ötesinde Hatta ilk bir hikayesini de yazmıştım ben Geçtiğimiz aylarda Bu Ailesine yardım etmek için e, Güney Kıbrıs'tan işte buraya gelen mülteci'nin Suriyeli mülteci'nin daha doğrusu mülteci diyemeyiz kendisine mülteci olan ailesine yardım etmek için e, ilegal biçimde sınırları geçen e, Suriyeli'nin hikayesini anlatmıştım. E, kendisi işte prangalar e, ve zincirler böyle kat kat kat e, büyük bir böyle hani ortaçağ adı da görüntüsü e, böyle bir, bir sanki bir zincirlerinden boşanıp Mahkemenin üstünde saldıracak da gibi ee, Öyle bir şey var Ma Şekilde mahkemeye çıkarılıyor Ve tabi etrafında silahlı e Son derece ağır silahlı askerler e Bu görüntü zaten Bir mesaj vermek için toplumdan e Biz e Toplumumuzun Macar toplumunun e Yabancılarla kirlenmesini istemiyoruz Bu söylemde tam aşırı sağ parti Yobik'in söylemiydi Bugün artık merkezleşmiş durumda Zaten en büyük tehlikelerden bir tanesi bence popülist partiler tarafından arz edilen diyelim bir takım söylemlerin uç sayılan söylemlerin giderek merkezin tüm toplumun paylaştığı üzerine konuştuğu fikirler konular haline gelmesi aslında Brexit de böyle bir hikayedir İngiltere'de e, Nigel Farage ve UKIP olmasaydı e, Brexit tartışması ne noktada olurdu diye bir düşünsek e, counter fact derler yani böyle bir tersler bir fact e, bir şey gerçeklikle e, hakikaten de bence o zaman Brexit İngiltere'de kabul görmeyebilirdi. Ee, tıpkı Macaristan'da da bu Yobik işinin tabii e, Partisinin giderek merkeze itmesi Söylemleri var, durumu var e, Fides'te de bir popülist Sağ parti olarak bu durum e, Kendine yontmaya çalışıyor ama işte Popülizmin de bu arada e, Bir Artık bu düşmanlaştırmanın sınırı Kalmamaya başlıyor, abartmaya başlıyorsunuz Giderek çünkü bu adeta bir Eroin bağımlılığı gibi veyahut bir e, Hap bağımlılığı gibi bir şey yani ne, Nasıl anlatayım bilmiyorum Popülizmi ben hep şey olarak niteliyorum. Bir kere önce işte akademik tanımından gidersek bizler ve onlar ayrımına sürekli dayalı ve kutuplaştırmaya dayalı bir böyle hafif seyrek bir ideoloji. Şöyle diyeyim hafif seyrekle karşımlı. Yani bugün öyle, yarın öyle, şu, öbür gün böyle mesela ekonomi konusunda, politik sistem konusunda çıkarımlarda bulunabilir. Öyle çok böyle e, sağlam bir sağ ideoloji, sol, sol ideoloji veya da işte Marksizm vesaire gibi bir şey değil yani. E, belli çok net önermeleri yok. E, her farklı yorumları açık e, falan tabii Marksizm falan da bu söz konusu. Bütün ideolojiler yorumlar açıktır ama. Burada benim bahsettiğim başka bir şey Popülizm öyle bir şey ki bir kap adeta içine ne doldurursanız o şekli alıyor Bu hem farklı ülkelerde farklı böyle popülizmlerin aslında birbirine içerik olarak çok benzeyen Ama işte mesela bir yerde işte muhafazakarlık diye Hristiyanlık değerleri vurgulanıyor Öteki yerlerde işte Müslümanlık değerleri Ama aslında aynı şey yapılan gibi Burada birinin Müslüman, birinin Hristiyan değerlerini vurgulaması bizi şaşırtmamalı O dökülen kap adeta Bir de tabi işte dökülen ideolojik kap Bazen sol, bazen sağ, bazen işte, işte, işte ekonomik olarak oradan bir parça, buradan bir parça vesaire alınması gibi Tutarsızlık üzerine kurulu aslında Bir yapış popülizm. Ama insanlara çok çekici geliyor Çünkü basit düşünüyorsunuz ve bir süre sonra da kendi gerçekliğini oluşturuyor Eh, ahlakçı bir gerçeklik bu eh, bizden olmayanlar kötüdür bizden olmayanlar eh, o eh, yozlaşmış seçkinlerdir diye karşı tarafın hiç seçkinler olmasına gerek yok yani şimdi mültecilere baktığımızda Macaristan'da bir yozlaşmış seçkinler bir ruhu görmüyoruz eh, ama <gülüyor> bunun hiçbir önemi gene de onlar eh, o şekilde eh, düşmanlar olarak ee, bir anlamda işte kendi ülkelerini terk etmiş zaten işte potansiyel tehlikelerle dolu e, düşmanlar olarak lanse ediliyorlar e, ve halk zaten bu müci konusuyla veya bu değişen dünyayla savaş Ortadoğu'nun savaş coğrafyasında bir anlamda nasıl e, neyi nasıl algılayacağını da bilemiyor ve bu çok kolay Adeta bir zayıfa mahapı gibi i̇şte al bu hakkı ...sonsuza kadar güzel olacaksın... ...sonsuza kadar genç kalacaksın gibi... ...hemen zayıflayacaksın... ...muhteşem olacaksın gibi... ...hiç spor yapmana da gerek yok... Ee, ...sen aslında ne şeker hastasısın ne bilmem nesin... ...ya da böyle bir fantazi adeta dünyası yaratmak... ...evet ama bu zaten uzunca bir süreden beri... E, ...reklam sektörünün... ...aldığı muazzam... ...boyut sayesinde de... ...çoktan beri bütün temelleri atılmış... ...bunun üzerinde... Amerika'daki sosyologlar başta olmak üzere çok sayıda araştırmada çıktı. Yani özellikle televizyonun ve ekranların yükselişi ve reklam dünyasıyla bu zaten bütün zemini hazırlamış oluyor. Öte yandan da tabii hiç şeyle ilgili bir şey yok. Mesela ne işte Suriye'deki çocukların üçte ikisinin artık altını ıslattığı filan gibi böyle felaket durumlardan toksik stres altında olmasıyla hiç ilgilenilmiyor. Ya da mesela Somali'de korkunç bir açlık ve kıtlık var. 6 milyon insandan fazlası Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin söylediğine göre insani yardım istiyor, isteniyor ve 330 bin çocuk akut olarak beslenme şeyi altında e, ve bir milyona doğru da gidecek bu sayı diyor eğer yeterince destek gelmezse maddi destek bu terörist söylemiş ve 800 milyon dolar istiyor sadece acil yardım olarak yani herhangi biri Trump da dahil olmak üzere bu milyonerlerden herhangi biri cebinden çıkarıp verebilir ve Somali'deki açlığı sona erdirebilir mesela böyle de bir Tuhaf ortam var ama biz ve onlar işte kadınlara, translara falan saldırılarla geçen bir ortam var. Ya şey şimdi tabi Amerika'da olup biten aslında hızına yetişemiyoruz bir yandan. Türkiye'nin kendi <gülüyor> dertlerinden dolayı da herhalde çok fazla takip edemiyoruz. Biz de tabi doğru düzgün artık muhabirler de barınmıyor. Çok az Türkçe ulaşabileceğimiz iyi kaynak var, ee, iyi haber veren kaynak var, sağlam haber ka veren kaynak var Washington'dan. Ee, dolayısıyla onlar da genelde Türkiye-Amerika e, ilişkilerine odaklanıyorlar ama Amerika'nın kendi haline baktığımız zaman, yani ben e, bir, takip etmeye çalışıyorum ama yani günlük olarak bir Amerikalı gibi veya da Amerika ile çok ilgilenen bir gibi e, her şeyi takip edemiyorum ve bazen kaçırdığım çok büyük haberler oluyor. Budama uçup. İşte mesela 54 milyar dolar ekstra işte yatırım yapılması Amerikan ordusuna. 54 milyar dolar bu sadece ekstradan bahsediyoruz. Evet. Ekstra. Yani bu bizim aslında bütün ömrümüzü hayatımızın müthiş sarsan. Ben hala haberi aradık dön. ...bakıyorum ve gerçekten bu doğru mu okudum... ...şimdi de konuşurken, söylerken... ...acaba bir şey mi var falan... ...ben mi yanlış görüyorum... <gülüyor> ...şaşırma oldum ne oldu falan gibi... Ee, ...yok böyle bir durum... ...yani hakikaten de böyle bir yatırım... E, ...Trump tarafından yapılıyor... ...ve e, işte bu... ...belki büyük rakamların uçuşmasına falan... E, ...alışırız ama bu gerçekten... Du ...dudak uçuklatıcı bir ekstra meblağ... Ve... ...bunun söz sözünü ettiğim gibi... ...işte 60'ta biri bile değil... ...daha da küçük bir miktarını... Tamamen e, Somali'deki kıtlık durumunun şimdilik e, önünü almaya yetecek bir şey. Ama bunu, e, bunu sağlayamıyor Birleşmiş Milletler bütün çağrılara rağmen. E, veremiyor bütün dünya ülkeleri de. 800 milyon dolardan bahsediyorum. Bir milyar bile değil yani. İşte Saplar sananlar fena halde karışmış vaziyette. Gerçekten önleyici, savaşları önleyici yaklaşım nedir? Ne yapılması gerekir ki? Savaşlar en başta çıkmasın ve o silahlar kullanılmasın gibi bir anlayış işte azıcık filizlenmeye başlıyordu dünyada. Fakat o tamamen şimdi bitmiş gitmiş gibi gözüküyor. Ve bunun karşısında işte Trump zaten bir iş adırma işte ister çatlak deyin, ister narsist deyin, ne derseniz deyin. Ama öyle bir iş adamı yani bir iş adamı. E, yatırımının karşılığını almak isteyecektir ve e, yatırımına yatırımı yaptığı e, kurumu çok ön plana çıkaracaktır. Ve Pentagon'da burada e, Amerikan yönetiminin en e, ciddi ve en yani ciddi derken şimdi şöyle öyle tipler var ki e, şeyde e, Trump yönetiminde. Bir yandan yani dehşet dereceler ama bir yandan ciddi almak mümkün değil. Ee, öyle değil yani Pentagon'un hakikaten e, çok ciddi bir kurgusu var kafasında ve ilerliyor da. Bu anlamda enteresan olan işte Rusya ile e, Amerika'nın da büyük bir yakınlaşması söz konusu oluyor. Ve Türkiye'nin de bu yakınlaşmaya desteği az değil, desteği az derken şimdi öyle bir Amerika ile bir yandan da... E, stratejik ortak mı nedir belli değil. Bir yandan müthiş bir çekişme yaşanıyor. Amerika'ya işte şey düşman muamelesi yapılıyor. Öte yandan Amerika'nın ne dediği çok önemli. Sürekli Amerikalı'yla beraber hareket edilmek istiyor. Fakat Türkiye'nin artık öngörülemezliği, ne yaptığının, ne yapacağının bilinemezliği bir anlamda. Kıs tek Trump yönetimi gibi de yani kendisi böyle Tutarsız ve ne yapacağı sağa solu belli olmayan heyheyli bir yönetimden bahsediyoruz. Ama Pentagon açısından bakarsak tamamen Türkiye defterden neredeyse silinmiş gözüküyor. Ee, ve Rusya ile işte bu Membiç konusunda Rusya ile 2. Dünya savaşından sonra ilk defa ciddi bir askeri ortaklık e, yani Yaşanması söz konusu. <gülüyor> bu, bu çok acayip bir şey. Yani ta, ileride tarih biz bunlarla çok ilgilenemiyoruz şimdi. Referandu bilmem neydi derken. Bir de Türkiye'nin ortamında yazı yazmak, yorum yapmak da kolay değil yani. Dolayısıyla bir otosansörü zaten herkesin üstüne ister istemez silmiş durumda. Ve bu çok ironik halleri de kaçırıyoruz. Ee, ve işte YPG bu kadar şeytanlaştırırken ederken Türkiye tarafından Şimdi Rus askerleri de artık e, YPG'nin askeri kulu olan e, e, PYD ile e, arma değiştiriyorlar vesaire Böyle evet. fotoğraflar, görüntüler ortaya çıkıyor Artık e, yani bu tuhaflıklar arasında yazılmıyor, çizilmiyor Veyahut da işte tamamen işte e, Osmanlı tokadı geliyor diye işte mesela e, şey, Amerikan ordusunun en üstünde isimlerinden biri olan e, General Dunford'a e, Türkiye Genelkurmay Başkanı'nın bir Osmanlı tokadı atmak üzere avucunu gösterdiğiyle falan ilgili haberler yapılıyor Türkiye'de ama. Öyle mi onu bilmiyorum ama Rus Peki. askerlerinin kolunda Menbiç askeri konseyi arması olduğunu, olduğunu söyledin değil mi? Evet evet evet yani o öyle fotoğraflar tamam. görüntüler ortaya çıktı daha önce Amerikalılarla zaten Amerikan askerleriyle böyle bir görüntüler ortaya çıkmıştı e bir de şimdi Amerikalılar Ruslar de arma değiştirirse tamam oldu o zaman evet, <gülüyor> çok çok evet. hoş bir durum Kim değişti savaşıyor? Ankara ve Türkiye olarak he? kim kiminle savaşıyor belli değil belki can çıkar bu işin içinde valla can yani hakikaten Kapattım Çöz Çöz olayı merak etmeyin. <gülüyor> tabii bir yandan işte böyle tuhaf Türkiye'nin mesela içeride gözüktüğünden çok daha farklı gerçeklerle kurgulanan ve yürüyen bir aslında dış ilişkileri var. Herkesle her şeyle bozuk. Bugün artık Bazern'in ve Irak eee Kürt meselesi dışında aslında Türkiye'nin arasının kendi çevresinde iyi olduğu bir yer yok gibi. artık Mesela dün ben uzun uzadıya Gürcistan'la ilgili bir analiz okudum. Hiç bunu bilmiyordum. Türkiye'nin Gürcistan'ın iç politikasına karışması, işte şey yapması, da işte şey bu Acarya meselesi var orada. Onunla ilgili işte oradaki Müslümanların falan işte şey camiler vesaireler, işte yeni cami yapılması konusunda yatırım yapılması vesaire gibi şeylerle Gürcistan'da da bir huzursuzluk ortaya çıkmış. Yani Gürcistan'la Türkiye arasında da bir sorun mu varmış yani? Evet, Aynen, bir, bunu ben birer, de bilmiyordum. Hiç duymamıştım yani. E, bunu ben hem kendi internet adresinden paylaşayım hem sizlerle ayrıca paylaşayım. Belki daha sonra daha uzun uzadıya e, okumuş vaziyette hepimiz, e, şey yaparız tartışırız. E, ya Türkiye'nin işte bu cami inşaları işte Müslüman nüfuslarının bir takım ülkelerdeki işte onların Ankara kafasına göre Ankara yönetimine göre desteklenmesi Kırnak içinde desteklenmesi yani siyaset yapılması aslında Ankara'nın kendi siyasetini işte başka işte Müslüman azınlıkları veya şunların bunların yani bir takım grupların Türk grupların bulunduğu ülkelerde bir araç haline getirmesi araç sallaştırılması bu zaten daha önce de vardı ama şimdi bir ekstrem form almış ve artık rahatsız edici birçok ülke açısından boyuta ulaşmış gibi gözüküyor mesela bir takım yerlerde de parti kurma durumları falan var İşte Bulgaristan'da da mesela bir e, parti kurulması bir tır, e, AKP kurulması gibi bir e, adım e, atılmış nasıl evet. yani Bul Bulgaristan'da ya bir <gülüyor> Ak, AK Parti mi yani şöyle orada tabii bir azınlık var zaten Türk kökenli azınlık ve onların zaten bir partisi vardı ve bu parti zaten başarılı bir partiydi hı hı. hatta iktidar ortağı oluyordu. Evet. Fakat şimdi onun karşı bir başka işte daha Ankara'ya yakın parti kurulması gibi bir adım söz konusu diye haberler gördüm ve işte bu da Bulgaristan'da huzursuzluğa yol açıyor diye. Bu durumda ee, tabi sizin bütün komşular. Ben Gürcistan'ı istisna tutuyordum ama bu Bulgaristan, Yunanistanla malum Bulgaristan'la yani batı tarafında böyle. Doğu tarafında da zaten Ermenistan'la hiç ilişki yok, diplomatik ilişki yok zaten yani sınır kapalı. Ayrıca Gürcistan'ın bu durumunu bilmiyordum. Rusya ile tabii uçak düşürme olayından başlayan gidip, gidip gelmeli bir şey var. E, inişli çıkışlı bir durum var ama her zaman. Bir de e, Rus diplomat, lav, şeyin öldürülmesi vardı. E, çok önemli bir şey Büyükelçinin. E, Rusya'yla var. E, Suriye'yi hiç saymıyorum. Irak'ta da ayrı bir sorun var. İran'la da son zamanlarda son derece gerilimli bir yeni hatta girildi. Yani bir şey yok komşular arasında. Almanya'yı falan daha dikkate almadı. Girmedi. <gülüyor> evet. evet. Şimdi işte Bulgaristan'da işte hak ve Özgürlükler Partisi vardı. Herkes Partisi. Şimdi yeni şeyler var işte dediğin gibi. Bir takım başka... Bütün aslında Avrupa'da hareketlenmeler var Hatta Anadolu ajansının işte bir konuda bir haberi vardı. Avrupa'nın dışladığı Müslümanlar kendi partilerini kuruyor diye bu son dönemlerde ileri sürlen bir haber geçer. Dolayısıyla yani mesela Fransa'da da işte böyle bir parti, işte Almanya'da da keza öyle vesaire gibi şeyler var yani zaten. Daha önceden de benim duyduğum daha eski yıllara da, da, dayanan e, Sadece buistanla da sınırlı değil E tabi şimdi şöyle bir şey var Bir yandan son derece işte e, dış mihraklar sürekli iç, iç işlerimize karışıyorlar Bize neler neler yapıyorlar Başlarımıza çorapla örüyorlar diyen bir e, anlayış var e, Ankara'da Ve işte bütün bu şeyleri medyada da görüyoruz e, Artık medyayı kaplayan ne kaldıysa o e, Anlayış tamamen hakim zaten neredeyse ee, sürekli böyle bununla yatıp bununla kalkıyor Türkiye. Ee, fakat öte yandan da bu kadar da başka ülkelerin iç, iç işlerine müdahil olan ve iç politika malzemesi haline gelen. Hadi onu da geçtim iç politika malzemesi haline gelmeyi geçtim. Ee, hakikaten de böyle işte parti kurarak işte cami yapımıydı şu yapımıydı bu yapımıydı inşasıydı vesairesiydi. Onlar da siyasi alanlar haline geliyorlar bu arada öyle yani sadece cami inşasıyla kalmıyor iş. Böyle bir şimdiye kadar iktidar yaklaşımı hiç olmamıştı. Ya Muhakkak ufak tefek şeyler var örnekler. Ama yani bu kadar geniş çaplı bir şekilde olmamıştı. Türkiye'nin tabii imkanları da arttı ekonomik olarak vesaire. Fakat bunlara herkesin rızası var mı Türkiye'de vergi verenler olarak bilemiyorum. Ya Bütün herkes işte Gürcistan'da cami yapımı için bilmem işte şu kadar bütçe ayrılmasını bilmem nere de bilmem ne yapılması için parti kurulması için vesaire falan derken haberimizdir bir de yok yani rolu bile duymuyor ülkenin ama hani duyulduğunda da zaten bir süre hakkı yok yani o yapılıyor dolayısıyla bu haller tabii çok endişe verici ve celemesinde bir de Türkiye vatandaşları çekiyor bize a**tığı işte şeyde kötü muamele görmekte mesela Gürcistan'da ki işte gidip gelen de çok Türk var tabii işte bu vize meselesi falan filan da olmaması dolayısıyla. Ee, veya hatta oraya işte yerleşen iş yapan falan çok negatif işte algılar oluşmuş ve üstelik de bu negatif algıların da haksız olduğu yani e, aralarında tabii ki işte sıkıntı çıkaran vesaire bir takım e, Türkiye vatandaşları olabilir ama yani onların ötesinde bayağı ciddi iş kurmaya çalışan falan filan insanlar var ve e, onlar da e, Türkiye'nin üstüne yapışan negatif algılardan dolayı sıkıntı çekiyorlar. Evet yani görünürde o ki Suudi Arabistan ve Katar dışında ciddi bir dostluk ilişkisi ittifak içinde oldu. bir tek Azerbaycan'dan belki bahsedilebilir bir de ayrıca. Orta Asya Cumhuriyetleri de onlar da o kadar <gülüyor> önemsenmiyor Kazakistan, Türkmenistan vesaire. Azerbaycan ama zengin bir petrol, zengin bir ülke olduğu için. Onun dışında bir ortak, peki Şanghay Şangay Beşlisi ya da Altılısı meselesini bir ara cumhurbaşkanı sözü ne diyordu? O ne oldu? Şimdi ya bütün bunlara aslında e, karadağ için e, yani işte nedir eee yani Şangay'la olan diyaloğu ancak işte Rusya sağlayabilecek yani Çin'le de öyle ilişkilerimiz yok. Bu arada Çin'e gidenler gitmek isteyenler bilirler ki Türkiye vatandaşların da Çin'e gitmesi pek kolay değil. Çok ciddi bir vize prosedürü var ve çok kolay insanlar reddedilebiliyorlar öyle dedik dedik ediliyorlar. Neden? Çünkü orada da bu sefer Uygur Türklerine yönelik takım politikalar dolayısıyla tabi gene bunları bizim ruhumuz duymuyor ama Çin de bundan dolayı Türkiye'den insanların gidip gelmesinden çok öyle rahat bir şekilde ticari olarak vesaire de olsa pek öyle rahat muamele yapmıyor. Bundan dolayı yani Çin yolu olmayacağına göre ancak bu Rusya dolayısıyla olabilir. Rusya'yla da ilişkiniz yani hakikaten Rusya kendi alacağını alıyor ve sana bir şeyler veriyormuş gibi yapıyor. Mesela işte şimdi yeni... E, bu işte e, meyve ithalatı şeyi çıktı e, izin veriliyor e, meyve sebze ithalatı Rusya'dan e, bu kadar hadi ilişkiler iyiye gitti bilmem neden falan filan. ama çok gitmen ve derinden yani Rusya çok soğuk kanlı içinde kendi çıkarına odaklı ve o yolda ilerlerken işte, ki bir şey böyle bir e, Kırıntı bir şey veriyorsa veriyor Sonra onu göze alabiliyor Falan filan böyle bir e, Durum söz konusu ama dışarıdan Baktığımızda işte e, Çok iyi ilişkiler çok bilmem ne vesaire Falan filan ama dediğim gibi Rusya'nın kendi istediğini alabildiği Sürece iyi bu ilişkiler Hiçbir ilkeye dayanmıyor çünkü e, Keza diğer Suudi Arabistan'da Vesaire o Kalan birkaç iyi ilişki de ee, tamamen çıkar şuraya dayalı ha, Diğerleri çok ilkelere dayalı Süper ilişkiler de demiyorum ama Giderek e, bir ittifak ilişkisiydi vesaireydi bu anlayışlardan Koptuğumuz zaman Almanya ile mesela şimdi bu yaşanıyor Almanya'da yani gerçekten artık Hani bu nazi e, lafı de bir e, medyada geçiyordu ama Bu şekilde yani En ağızdan en, en tepeden yani artık Politikacıların ağzına nazi meselesini Sakız etmesi Almanlar için hiçbir şekilde kabul edilebilecek bir şey değil. Yani bu, Alman tanıdıkları varsa insanların bilirler. Ya yani En yapılmayacak şey budur. Evet zaten 2. <gülüyor> Dünya Savaşı'nın bitmesinden bu yana e, naçizane kanaatim, gözlerimi o ki hiçbir zaman devlet yetkilileri tarafından, başbakanlar, cumhurbaşkanları ya da dışdır bakanları seviyesinde bu böyle bir itham yönetilmiş olduğuna rastlamadık. Bu dolayısıyla çok ciddi bir sorun yaratabilir yani. Yaratıyor da. Tabii Eee ya boş artık hani popülizm meselesine dönersek şişede durduğu gibi durmadığı, aşırı keskinleştiği ve yani düşmanlaştırıcı söylemin şirazesinin tamamen kaçtığı bir anlamda yani hem gündem değiştirmek için hem de işte şey için kutuplaştırmak için popülizm bunu kullanıyor fakat Devamlı doz arttıkça bir nokta geliyor ki artık yani bütün dengelerin şaştığı bir tuhaf noktaya geliyoruz. Bu benzer bir durum Amerika'da da yaşandı. Onlar da çok hızlı gidiyorlar. Trump geçtiğimiz hafta mesela Obama yönetimini kendisini dinlemekle suçladı. Sabahın altısında altı buçuğunda birdenbire bir tweet sanağı yaşandı. Trump'ın tweetleri. işte Obama beni şöyle dinledi böyle yaptı falan filan gibi bir ciddi şey de sunmadan kanıt da sunmadan çok ağır e, suçlamalarda bulundu Obama'ya Obama karşı çünkü Obama figürü e, Trump için çok kullanışlı o e, olduğu sürece onuninden bir kutuplaştırma yapabildiği sürece o zaman ne oluyor? Katiller Trump'un kendi hatalarından, kendi açıklarından vesaire e, uzaklaşmış oluyor ve günden başka bir noktaya, başka bir yere gidiyor fakat çok ağır dediğim gibi yani bir de kanıtsız suçlamalar olduğu için biz Türkiye'de gene böyle şeylere alışırız. Ama Amerika için hakikaten kabul edilmez ve bir anlamda aslında Trump'ın kendisini de baltalayıcı bir noktaya geldi o düşmanlık söylemi. Bu arada Obama'nın şeyi de cevabı da benim çok hoşuma gitti. Bu bilmiyorum bahsettiniz mi? Trump'a verdiği ya o aptalı daha, daha daha ne dinleyeceğim ben? Zaten yeterince dinliyorum yani. O kadar çok konuşuyor ki diye bir cevap verdi. Öyle <gülüyor> mi? Hayır, evet, o aptalın nesini dinleyeyim daha fazla. Yetti yani zaten canıma diye. Dolayısıyla yani tamam bu <gülüyor> komik ve hoş. Ama işte kutuplaştırmanın da sonu olmadığı için popülizm her zaman bir çöküşü teşvik eden yana sahip bence maalesef Türkiye'de de bunu gözlüyoruz bitmiyor yani çünkü verdikçe gazı veriyorsun kökledikçe köklüyorsun şeyi kutuplaşmanın bütün bu şeyin dinamiklerini ondan sonra da karşımıza işte böyle bir sinir buhrağını evet. <gülüyor> toplum çıkıyor. Evet bayağı kaygı verici bir şey Senin bu tezini Merakla bekliyoruz popülizm üzerine Tam zamanıdır yani Yayınla dünya çapında bir Yankı bulabilirsin Vallahi yani öyle de yani Keşke de hep onu söylüyorum yani Tekrar edeyim Dinleyicilerimiz bıktamaz ben diyorum ki bu konu bitsin Tamam mı ben e, Hakikaten tarih bölümüne geçmek e, Razıyım kendim e, Siyaset biliminden toparlanıp e, yeter ki geride bırakalım bu popülizm meselesini ve sadece tarihte böyle bir şey yaşanmıştır diyelim tek dileyim o çünkü çok yıkıcı çok çok yıkıcı e, sonu da yok yani e, bir çöküşle ancak bence sonlanabilir. E, toplum o müptelalığından, o kutuplaştırma müptelalığından nasıl kurtulur diye. Ve maalesef işte bunu dünyaya taşımış durumdayız şu an. Sadece Almanya'da yaşanan ve tamiri bence olmayan. Yani bundan sonra Merkel'de büyük ihtimalle çünkü Eylül'de gidici olabilir. Ve özellikle de ile ilişkileri, pozitif ilişkileri dolayısıyla gidiyor gidici olabilir. Oradaki insanlar çok sıkıntı çekecekler. Almanya'yla iş yapanlar sıkıntı çekecekler. Yani e, insanlar bedeli noktası. Kapilizmin bedelini insanlar ödüyor, halk ödüyor. Çok ağır bir şey ama halk adına yapıldığı söylenen, halk iradesini yansıttığı söylenen bu e, aslında düşünce biçimi diyelim, yani siyasi strateji e, en büyük e, ceremesini halkın üzerinde gösteriyor. Evet. evet. Görüşmek üzere o evet, zaman. Böyle bitirelim kaygı verici Kafayı bir. Kapayı artık gideyim. Peki çok teşekkür ederiz. Çok sevgiler.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 açık caste Hem çetinle spor Günaydın Cem. Günaydın Kemal Bey. Günaydın Cem Bey merhaba. Günaydın sevgili Cem merhaba. Evet öncelikle bir dünkü sonuçlarla da ilgili futbolla başlayalım. Sonra da başka önemli doping vesaire gibi konulara da dönmek zorunda kalabiliriz spor tamam. dışında. Ee, özellikle dünkü Beşiktaş maçını bir de Barcelona'nın mucizevi diyebileceğimiz dönüşünü bir şey yapalım istersem. Evet. Tamam. Beşiktaş dün akşam Atina'dan birbirlik skorla İstanbul'a döndü. E, maçın genelinde iyi olan taraf Sanki siyah beyazlardı özellikle e, 30. dakikadan sonra yani bir sıfır geriye düşmelerine rağmen o üstünlüğü e, eline geçirmesini bildi e, siyah beyazlar. Beşiktaş çok ilginç bir takım e, yani e, birebir de baktığımız zaman e, yaratıcı özellikleri adam eksiltme özellikleri olan borculara sahip. Koheresim gibi, bir talis kaykibi adabay e, adabaylar <gülüyor> başak şeyler de böyle <'ya> ismi <gülüyor> karıştı. E, A bu bakar gibi e, gerçekten e, bu oyuncular bireysel özelleri çok üst düzey oyuncular ya da Veynabel gibi ya da e, Gökhan Gül savunmada Gökhan Gülü Adriano da e, Driano gerçekten bize oyuncular çok iyi ve e, böyle. E, Bizim oyun karakterimize ya da takım karakterimize benzeyen takımlar karşısında Beşiktaş ciddi bir üstünlük sağlıyor bu tür takımlara. Olimpiyakos da böyle bir takım. Yani toplama bir takım. Onların da belki birebir de böyle iyi oyuncuları olabilir ama Beşiktaş gerçekten özellikle ikinci yarıdaki etkili oyunuyla fiziksel üstünlüğünü de bir ölçüde rakiple kabul ettirerek bir birlik skorla dönüyor. Ama e, maç 2-1-3-1 de bitebilirdi İşte e, Koer zaman zaman e, Sağ içinde sergileş olduğu O egoist e, davranışlar e, Göze hoş gelen ama e, Göze hoş geldiği kadar da Takıma bir parça zarar veren e, Davranışları işte e, zaman zaman Beşiktaş'ın e, performansının Daha verimli olmasına etkiliyor tabi Bu işte geçen haftaki Lise Çaykuruz'un maçından sonra da ee, onun davranışları bir takım polimiklerine de merhedefe getirdi ee, tabii bu bu da e, böyle bir şanssız gol yediğiniz zaman ya da istenilen sonuçlar alamadığınız zaman krize dönüşebiliyor yani Beşiktaş hani appendansızı böyle e, yüksek olan bir takım ama e, tur evet tur avantajı ve sahip Beşiktaş ama e, Osmanlı spor örneğini de unutmamak lazım onlar da bir önceki turda Atina'da 0-0'lık beraberlikle e, Ankara'ya geliyormuşlardı. avantajlı bir skordu ama Başkentte 3-0 mağlup oldular şu an takımına Dolayısıyla temkin olmakta fayda var Avantaj bizde Ama e, temkin olmakta gerekiyor tabii. Ee, bazı sahalar bahçeler e maçlarında neler yaşandığında ee, bir konu evet belki ona da şimdi geçmek <gülüyor> ama muhtemelen <hakikaten, gülüyor> e, şaşırtıcı bir şey yani ya, mujize yani mucize nedirin mucize nedirin tanım işte bazen e, herkes izlesin ya yani. futbolu bilen bilmiyor yani. mucize nedir görsün yani maç öncesi e, alt baş yani bu Kupa 1'de, ilk maçı 0-0 kaybeden hiçbir takım daha sonra e, tuz geçme şansını e, yakalayamamış yani hepsi elenmişti Dost kulüpten sonra. E, Barcelona'ya 5 gol gerekiyordu ve iyi de başladılar maça. 60. dakikada 3 55. dakikada 3-0 oldu. E, gerçekten yani ben de hatırlarsınız bu programda Paris Saint-Germain'in kazandığı maçtan sonra yani öve öve bitirememiştim eee Paris Saint-Germain'in oyununu, performansını. <Gülüyor> ve yani e, Maçtan önce de parsa e, yani ben yani elenmez diye düşünüyordum. Yani Barcelona'nın 5 golü bulacağını ihtimal vermiyordum. Ama 3-1 e, oldu. Cavani'nin attığı gol 60. dakikada. Daha sonra 80. dakikaya kadar maçı izledim tabii. Tamam, Bundan sonra yani mümkün değil. Ee, yani, yani bir gol belki atabilir parsa. E. Şey, Barselona'lar yani bitse bitse maç 4-1. Yani Hatta eee parsa Jama'da 3'ten sonra ya yani 2 tane %100 golü kaçırdı yani maç 3-3 de olabilirdi ama işte 89. dakikayla 96 lik bölümde 7 dakikada Barcelona'nın 3 gol birden atıp 6-1'lik gol yakalaması yani inanılacak gibi değildi yani. yani 90 dakikada 5 gol bulamayan bir takım yani bugüne kadar bu, bu mucizeden bahsedilirken 7 dakikada 3 gol bulup işte 90 dakikaya da 6 gol sığdırmak hani e, tarihi e, bir geri dönüş yani muhteşem bir e, skor ama Fransızlarda da ciddi bir hayal kırıklığı e, Fransız medyası da çok ağır bir şekilde Paris saint eleştiren yazılar e, yayınladı okuyucularıyla paylaştı. Bu tabi futbolun da e, dünyadaki en e, ilgi çeken e, spor dalı olmasının bir şekilde doğrulanması yani bunu hak ettiren bir şey oluyor gibi. Çünkü hiçbir başka spor dalında böylesine bir dönüş, mucizevi bir dönüşe rastlamak galiba mümkün değil. İşte bunlar da oluyor aslında. Mesela Teminist'te de oluyor. Böyle ilk seti 6-0 kaybediyorsunuz. Sonra ikinci sette 5-0 gezdesiniz Yani ilk seti 6-0 kaybettikten sonra 5-0 gelebilir. Oradan bir bakıyorsunuz de 0'dan gelip o ikinci seti 7-5 alıp 3. seti 6-0 alıp böyle bu civarı yani ten tenis evet, toplu, ama ben toplu sporları kastetmiştim. Ha, e, yani. takım sporlarında evet, ba spor. basket basketbolda da e, bazen bu tür güneden üçler oluyor. İşte e, üç 3 gün önce Galatasaray Beşiktaş maçı İstanbul'daki e, yavaş maçı e, Beşiktaş takımı kendi aslında 18-19 sayılık bir fark yakaladı ikinci okay. yarıda yanılmıyorsam herkes Beşiktaş'ın tuzu geçtiğini düşünüyordu. İstanbul'da oynanıyor karşılaşma özellikle. Işte. Ve Karşıyaka son periyottaki performansıyla hem fark yarattı. Eritti, ettiği gibi de bir de 7-8 sayılık fark kendilerine çevirdi Beşiktaş yani ve eledi. Evet, yani, <gülüyor> bu, da, yani bu da sporun aslında güzellikleri yani sporun hemen hemen her dalında. Ama tabii futbol daha kitlesel olduğu için. Bir de bu çok üst seviye bir karşılaşma. Yani bu yani böyle bir tabloy belki bir 10 sene 20 sene 30 sene daha da göremeyiz böyle muhteşem bir geri dönüş üst düzey karşılaşmalarda evet. yani ee, normal olarak Barcelona zaten son 10 seneden beri bir hatırladığım kadarıyla hepsinde bu yarı finale çeyrek finale yükselmiş durumda ama e, hiçbir zaman böylesine bir geri dönüşe değil. değil bir de... Son dönemde Barcelona biraz da e, çalkantılı bir dönem geçiriyordu. Hatta e, hafta başında e, Luis Enrique'nin gelecek sene e, Barcelona teknik direktörü olmayacağı açıklandı. Yani böyle bir çalkantılı dönemde e, böyle muhteşem bir geri dövüşü imza atmaları. Ki Paris de e, yükselen bir yıldız. Yani iyi para harcıyorlar, iyi bir takım var, iyi bir iğme yakaladılar yani herhangi bir takım değil. Bir tarafta yıldızı sönen bir takım, diğer tarafta yıldızı parlayan bir takım. Ama işte futbol bu. Tabii işin bir de ilginç bir yönü şey var. Yani her iki takımda da mesela Katar sermayesi çok önemli. İşte Paris Saint-Germain'in sahipleri zaten Katarlılar. Katar'ın başkanın da maç sonrası ki hali gerçekten çok şeydi, üzüntü vericiydi. Şok, tam bir şok için. Ben diyor anlayamadım. Ne oldu, ne bitti? Antrenörü şimdi... atsın hemen. <gülüyor> yeni antrenör alsın. Para e, onda, fakat, onda e, Bu bir, tabii para onda, Fakat bu bir proje tabii. E, Katarların bu yatırımı. E, ve Fransız medyası şimdi şu soruyu ortaya atıyor ve tartışmaya başladı. Acaba bu projenin devamı gelecek mi? Yani? Çünkü Geçen sene yaşanan bir hayal kırıklığı vardı Manchester City maçından sonra bunu programımızda da konuşmuştuk. Yani kaybedebiliriz demişti Katarlı Başkan ama kaybetme şeklimiz çok üzüntü veriyor demişti. Şimdi acaba ikisinin mukayesesi şeklinde bir soru sorusu yani hangisini tercih ederdiniz? Muhteşem <gülüyor> herhalde tahminen Manchester City kaybettiğimiz şekilde kaybettiğimiz şekildeki cevabı olacaktı. Yani ilk maçı 4-0 kazanıyorsun, muhteşem bir futbol, göz kalaştıran bir futbol ve son 7 dakikada 3 gol bizden yiyorsun. Evet. <gülüyor> Allah kimse o düşürmesin. Evet, ve en önemli bireysel rolü oynayanlardan biri de Neymar'dı. Brezilyalı evet. futbolcusu Yıldız'ı değil mi? Evet. Berselona'nın. Bravo çok güzel bir noktaydı Kategorisi. Tabi herkes Messi'den bir şey beklerken Neymar'ın artık Barcelona'da da Messi değil artık benim dönemim başlıyor sakinin mesajıydı bu. E, tahmin ediyorum ki yeni sezonda belki Messi ile yollar ayrılacak ve e, takımın yıldızı artık daha sonraki dönemlerde ve yeni gelecek Kategorisi ile herhalde bir numaralı isim Neymar olacak gibi geliyor bana. Evet, ilginç bunu takip edeceğiz zaten ama çok şaşırtıcıydı kutlamaları falan da ilginçti. Çok birkaç videosunu görme fırsatımız da oldu. Evet, buradan şeye dönelim. Doping meselesi de her zaman sık sık üzerinde durduğumuz yani biraz da siyasi ve şey yönleri işi. Aslı Çakır Tekin'in madalyası geri almıyormuş Eurosport Türkiye'den okuduğumuza göre. Gönderildi. Yani Aslı'nın madalyası teslim edildi. Altın madalyası Londra. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne Uluslararası Olimpiyat Komitesi Londra'da kazandı. 1500 500 metrede kazandı altın madalya. Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne teslim edildi ve böylece bizim bir tane altın madalyamız düşürüldü. Bunu tarihi not etmek gerekiyor bazen e, bu konuda yapılan araştırmalar bu son, sonraki gelişmelerin dikkate almıyor. Dolayısıyla şu anda bizim e, Londra'da kazandığımız altın yıllardan bir tanesi aşağıymış oldu. Teslim ettik. Peki bu konuda mesela e, bir şey özeleştiri ya da e, tartışma oluyor mu? Yani Türkiye'nin son yıllarda e, ta Alp'le de uzun zaman önce de konuşmaya başladığımız bir şeydi bu spor programlarında ciddi bir, içten içe kemiren, bir hastalık gibi kemiren bir durumu var Türkiye'nin. Ta şeyden beri Süreyya Ayhan döneminden başlayarak atletizmde, kızlar atletizminde özellikle kadınlarda başlayan ve devam etmekte olduğu görülüyor. Bu 2012 olimpiyatları daha yeni ve 8 yıl müsabakalardan men gelmişte spor tahkim mahkemesiyle. Fakat bunun ciddi bir şekilde tartışma alanına çekildiğini de görmüyoruz Türkiye'de. Aslında bir tartışma konusu ve son e, 2012'den sonra e, bu konunun üzerine ciddiyetle gidilmeye başlanıldı. Hatta şu anda e, Spor Bakanı Vada e, yönetim kurulu da e, seçildi. E, ve sıfır tolerans var. E, kimsenin gözünün yaşına e, bakmayacağız. Bu konuda kim hata yaparsa e, bedelini ödeyecek şekilde açıklamalar var tabi. E, bir iyileşme e, sürecine sanki girilmiş gibi gözüküyor. E, ama bu da tabi neden kaynaklanıyor? Bu sadece bizim sorunumuz değil. yani Bu tüm Amerika'nın, Rusya'nın, işte Kenya'nın yani hemen hemen sporun var olduğu tüm ülkelerde e, bu sorun herkesin başına ağzıtıyor. İşte Bizde ki sorunun temelinde mesela e, kazanmak için bir vah anlayışı var yani bu sadece doping beraberinde getirilmiyor, e, pek çok sorunu da beraberinde getiriyor e, bir kere bu anlayışın e, terk edilmesi gerekiyor kazanmak için bir vah i̇şte o zaman daha önceki programlarda da bahsediyoruz bireysel ahlak yani insanların içinde o bireysel ahlak da olacak yani, evet bir takım hukuk kuralları olabilir yazılı kuralları olabilir ama yazı olmayan bir de etik kodlar var. insanların bu etik kodlara riayet etmesi, saygı göstermesi gerekiyor. Bu da biraz da eğitimle alakalı bir şey. Yani bizim sporcu profilimiz incelendiğinde yani spor sosyolojisi maalesef Türkiye'de çok fazla gelişmiş değil. Yani spor sosyolojisinin de mutlaka gelişmesi gerekiyor. Bu komple yapılacak çalışmalarla bizim sporcularımızın profil, aile profillerine baktığımız zaman böyle üst tabakadan başarılı olmuş sporcular çıkıyor genelde alt tabakadan çıkıyor milli takım sporcuları ya da sporcu profili insanlar uluslararası müsabakalarda Türkiye'de sporcular ve bunların da ciddi eğitim sorunları var yani yani üst, tab üst tabakaya ait çocukların almış olduğu eğitim kalitesinde değil bunları almış olduğu eğitim kalitesi. Bu eğitim, bunu göz önünde bulundurarak e, işte devletin ilgili birimleri e, Spor Bakanlığı başta olmak üzere, e, bu çocukların eğitim kalitelerini düzeltmeleri gerekiyor, iyileştirmeleri gerekiyor. Yani bu konuda yatırım yapılmadığı müddetçe e, o mental olarak e, tabii bir e, ilerleme kaydedecek burada. O zaman o sorunların üstesinden gelmek kolay olmaz ama bu konuda ciddi yatırımlar yapıldığı zaman, bu bir kere bu çıkış noktası bu olduğu taktirde, ben bu sorunların e, sıfırlanmayacağını ama e, minimize edileceğini düşünüyorum. Evet ama yalnız eğitimle de değil yani politik yönlerinin de olduğu şüphesiz yani daha çok milliyetçi ve şoven e, şeylere de rastlanıyor konuşmalara yani tüm bayrak meseleleri filan egemen oluyor. Yani bu şey hak ettiği gibi bu etik meselenin tartışıldığını sanki görmüyoruz gibi. Ee, bir parça doğru söylüyorsunuz. Bir parça az önceki e, programda da konuşuyordun. İşte o popülizm yani o popülizm e, bazı değerlerin e, alt üst edilmesine de oluyor. E, i̇nsanlar da popülizmden biraz hoşlanıyorlar. Ee, ama buna sporcular da dahil ya yani. onlar da popüler olmak istiyorlar işte sportif başarıyla gelecek işte e, tanınılık şöhret e, paranın yanı sıra yani paranın yanı sıra o popüler e, şöhret ve herkesin tanıdığı bir insan olmak e, zaman zaman e, o genç insanları e, yanlışlara sürüklüyor eğitim bahçesi açıdan yani çok önemli olduğunu düşünüyorum ama populizmin de e, sınırlarını çok iyi çizmek gerekiyor yani. E, ...popülizmde bir parça işlerin yozlaşmasına hizmet ediyor gibi geliyor bana. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle son zamanlarda bu... ...politik ve etik duruşu meydana getiren Amerikan futbolcuları... ...Amerikan futbolu oyuncuları, yıldızlarının filan uluslararası politikaya yaklaşımları filan görününce... ...insan biraz <gülüyor> yani gıpta etmiyor değil. Peki Türkiye'de bir de Türkiye futbolun vergi cenneti diye önemli bir konuya değinen bir dizi haber çıkmıştı. Evrensel'de de gördük. Yani Türkiye futbolcu maliyetlerinde Avrupa liglerine göre vergi cenneti tırnak içinde olma niteliğini koruyor ama bu cennetten ne kadar meyve toplandığı şüpheli diye de bir şey var. Bülent Falakaoğlu'nun yazdığı bir yazı vardı yani. Evet yani burada e, bu haber işte e, geçen hafta e, çıktı. Ben abi, evet. Pek çok gazetede vardı. E, mesela Yeşil Sağlarda değil Teşvik'te Şampiyonuz şeklinde e, evet. başlıklarla da e, gazetelere yansıdı. Evet, bunu daha önceki programlar yani ben sürekli dile getiriyorum. Türkiye'de e, biz e, futbol, işte, e, futbolda ödenen vergiler çok düşük. Öyle Avrupa ile karşılaştırıldığında çok çok daha düşük. E, bunun ben e, doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü her alanda insanlar vergi ediyorsa, her sektörde vergi edinmiyorsa ve bunların belli bir oranı varsa futbolun ne özelliği var? Evet tamam ben her programda sporun güzel taraflarından bahsediyorum. İşte tanıtımdaki gücünden bahsediyorum vesaire vesaire bunlar inkar etmediği şeyler ama bir de tabii ki bir eşitlik olması lazım. Yani vergi alanlarının bu kadar düşük olmaması lazım. Çünkü vergi alanlarının bu kadar düşük olduğu zaman siz Alt yapıya devlet olarak Bir şey yapamıyorsunuz Destek veremiyorsunuz Tamam Türkiye'de statlar yapılıyor Bu da alkışlanacak bir tablo Bir noktaya kadar eleştirilecek yönleri de mutlaka vardır Ama mesela Oyuncu yetiştirmede Mesela alt yapı antrenörleri işte alt yapılarda görev yapan futbolcular Acaba e, sağlıklı bir şekilde para kazanıp e, Türk futboluna üretim konusunda bir şeyler yapabiliyorlar mı? <Gülüyor> bu sorunun cevabı maalesef. Hayır. E, üst yapıda yabancılara veya yerli futbolculara çok ciddi para ödeniyor ve vergi, hemen hemen vergisi yok paraların. E, ne oluyor? Futbolculara ödenmiş o paralar kalıyor işte. Çok, bir de ciddi paralar ödüyoruz. E, bu konuda bu e, Sadece Türkiye Futbol Federasyonu değil, e, Spor Bakanlığında bence devreye girmesi gerekiyor. Yani Maliye Bakanlığı da devreye girmesi gerekiyor çünkü bunlar e, bu birliktelikleri gerektiriyor ve yeni bir düzenleme şart. Yani ben mevcut durumu eleştiriyordum, doğru bulmuyordum. Bu kadar düşük e, vergilerle e, sadece e, menajerler ve yabancı futbolcular e, bu ülkenin kaynaklarından faydalanıyorlar. Ve kaynaklandığı kadar da bu ülkeye bir hizmetleri dokunmuyor bana sorarsanız. Evet yani yazıda da kıyaslamalar vardı. Yani Süper Lig'de 5 milyon avro maliyetli bir futbolcu için 900 bin avro vergi ödenirken mesela bir Fransa'da bir Fransız futbol kulübü oyuncusuna 5 milyon avro ödemek için 9,2 milyon avro vergi gözden çıkarıyor gibi. Hatta Çin'de bile büyük bir atılım evet. Çin'de bile oranların daha yüksek kaldığı ve vergi kıyanında başarıya dönmediği gibi benim asıl bir de bir cümleyle sormak istediğim şey şu tıpkı doping meselesi gibi bunun da yeterince tartışma konusu olup olmadığını sormak istiyorum var ee, mı böyle bir tartışma yok böyle bir tartışma olmuyor çok böyle ufak toplantılar da bazen Türkiye Milyon Kart Komitesi bu tür konularda böyle klinik düzeltiyor hatırlıyorum bundan 4-5 sene önceki bir etkinliğe ben de katılmıştım. Ee, size bir şey söyleyeyim. Çok tanınmış, popüler bir akademisyen, profesör, doktor. Nasıl bir öneri getirdi biliyor musunuz? Vergiler sıfırlansın dedi. Hmm. E, ve yani çok tanınmış bir isim. E, Dedim hocam nasıl böyle bir öneri getirebiliyorsunuz? Yani e, vergiler sıfırlansın ne demek? E, yani düşünemiyor musunuz? Yani ver, bir de vergiler sıfırlansın diyen insanlar var. Hocam siz ödeyin o zaman bu borcuların parasını desek, deseydiniz. <gülüyor> Hani nasıl bir mantık? Ee, yani diyor ki hangi argümana dayanarak sıfırlansın? Yani, ama bir argüman yok işte sıfırlansın. İşte, ee, yok yani bunlar konuşulmuyor, tartışılmıyor. Cem Bey bir şekilde. şey sorabilir miyim tam bu noktada? Canım, tabii, ya, tabii bu değil. vergiler sıfırlansın deniliyor tamam. Bir de bu vergilerin düşüktüğünden aynı şekilde bahsediliyor. Ama kulüplerde galiba kendi bu vergi için vermesi gereken, devlete vermesi gereken payı da kendi cebine atmıyor gibi duruyor. En son Galatasaray'ın bir borcu açıklandı. 520 evet. milyon dolar deniliyor. Yarım milyar tabii, dolar. Tabii. Yani tabii. <gülüyor> bu konu hakkında ne söylemek isterseniz. İşte, böyle bütçelerle e, karşılaşılıyor. Bir de kulüplerin bütçesine bakıldığında. Hani, UEFA financial FET, yani. çerçevesinde ceza yardım ediyor Türk takımlarına. Ama e, hiç kimsenin kıl kıldamıyor. Yani bir e, Yani şu süreci değiştirelim. Yani ceza alıyoruz, Avrupa kupalarından meden ediliyoruz. Yani başımızı daha büyük sorunlar açılacak. Yani anlayışımızı değiştirelim Yani yok. Hep günü kurtarmaya yönelik politikalar üretiliyor. Bilinçli politikalar yok. İşte bu tamamen kulüplerin bu statülerin değiştirilmesiyle hazır. İşte bu konuda bir yasa maddesi hazırlanmı verildi. Ama tam değişecekken herkes... Bir adım attı yani e, onun için söylüyor yani bunu kulüpler değiştiremeyecek değiştirme tarafı değil onun için burada devletin bilimlerinin e, devreye girmesi gerekiyor e, ciddi radikal düzenlemelere girmesi gerekiyor e, bu yapamadığım müddetçe e, Türk futbolun e, iyiye gitmediğini söyleye rahatlıkla söyleyebilirim yani e, geleceğimiz çok parlak değil bu kadar e, modern stat yapıyoruz. Ciddi yatımlar yapıyoruz ama olayın diğer boyutunun da bir şekilde gözden geçirilmesi ve dikkat değişikliklere gidilmesi gerekiyor. Yalnız futbolda değil tabii yani basketbolda da yani yerli ve milli vurgusuna bu kadar kuvvetle eğilinirken yani takımlara bakıyorsunuz ve hemen hemen bir herhangi bir Türk adına rastlamakta mümkün olmuyor. Buna karşılıkta o. büyük bir başarı görünmüyor. Evet bu da doğru bir tespit yani e, spor popüler kılmak için evet e, bu tür önlemler belki çarelere başvurmak mümkün ama altyapıdan da ya da yerli oyuncuların da bir şekilde yetişmesi lazım. Bunlar çıkmadığı zaman işte o ülke zenginliği, ülkenin parası maalesef 3-5 kişiye gidiyor. Bey, ve bir değer yaratamıyoruz, ortaya koyamıyoruz. Buyur Can. Bence bu Türkiye'deki yaşayan insanların tembelliğinden ötürü olsa gerek. Yani en son Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç bir açıklama yapmıştı. Türkiye'nin bu dönemde yapmış olduğu sportif altyapıyla ilgili en yakın rekabet edebileceği ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğunu söylemişti. Onun dışında Türkiye'ye kadar bu alana yatırım yapmış bir ülkenin olmadığını da aynı şekilde sözlerine eklemişti. Yani bu kadar yatırım yapılmasına rağmen herhangi bir şekilde böyle bir sportif başarı görülmüyorsa bence Şimdi tembelliğimizden ötürü... Tabii o tembellik bir gerçek tabi evet. Spor demek çalışmak demek Spor demek üretmek demek disiplin demek Yani bu nosyonlar bizde zaten eksik olan Nosyonu onun için bizden Sporcu çıkmıyor Ama işte o bireysen hep konuşuyoruz Biraz da insanların içinde olacak Yani Yöneticisinin içinde olacak sporcusunun içinde olacak Antrenörün içinde olacak Yani bu bir kolektif çalışma alanı evet. Sadece bir kişinin iyi niyetiyle çalışkanlığı da Değer yaratılmıyor sporda Kolektif bilinç olması lazım bu kolektif bilincin de işte oluşturulması gerekiyor. Yani bunlar da tabii e, devletin büyüklerine iş e, düşüyor. Yani onların mutlaka e, yönlendirici ve denetleyici olması gerekiyor. Evet, yani, tam da bu, bu noktada bitirirken bu önemli nokta. Ben benim de büyük umudum, bilmiyorum paylaşır mısın? Hamza Yerlikaya ve Hidayet Türkoğlu gibi Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı sporcuların bu işe el atıp bunu çözmeleri. Ee, işte fazla da 2 üç şey de kısaca söyleyeyim çünkü gündemi almıştım <gülüyor> unutmayalım es geçmeyelim e, saygısızlık etmeyelim i̇şte. geçen hafta Zemon Raymond, e, Raymond Copa evet, vefat etti evet, 80 Evet 85 yaşında Fransız futbol tarihinin ilk büyük futbolcusu diyebiliriz Raymond Copa için. 1958 yılında altın top ödülünü kazanmıştı. O efsane Real Madrid takımının da 1956-59 yıllarında formasını giymişti e, Raymond Kopa e, gelmiş geçmiş önemli bir Fransız oyuncu. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Yani daha sonraki jenerasyondan Pelatini çıkardı Fransa. Daha sonraki jenerasyondan da Zidane'ı çıkardı. Yani bu üç isim e, Fransa. Futbolunun önemli isimleri, Le Mond Kopa vefat etti ve geçen hafta sonunda Fransa'daki bütün karşılaşmalarda da bir dakikalık saygı duruşu yapıldı. Evet, için. 85 yaşında evet. Onu da bir ee, gün aydın diyelim buradan. Evet ve Polonyalı 19, 19 yılında Polonya'dan göç eden bir ailenin çocuğuydu. Maden ocaklarında çalışmayı reddedip futbolu tercih etmiş. Yani. Arzusunun rüyasının peşinde koşup işte Puşkaşlı İstefanoğlu Real Madrid'de trans olup Efsanleşen bir isim Allah rahmet eylesin Başı sağ olsun diyelim Bunun dışında da aslında Bazı hakemlerin Türkiye'de Futbol hakemlerinin nasıl düdüklerinin susturulduğunu Bazı hakemlerin Bazı yerlerde neden ve nasıl görev Yapamadıklarına ilişkin de Atilla Türker'in Perşembe günü haber Türkiye'nin nefis bir yazısı Vardı ona zamanımız yok ama onun üzerinde duracağız. Ee, bu arada e, geçen hafta AKP milletvekili, Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar'ın, e, Gaziantep sporun küme düşürmeye çalışıldığı yönünde açıklamaları vardı. E, benim e, bu hafta bir bu ay e, Santa Dergisi'nde bir araştırma çıkacak. Gaziantep neden küme düşüyor diye. Bu işte yabancı oyuncuların sirkülasyonu o kadar e, çok yaşanıyor ki bu Gaziantep sporun başarısızlığı da hakemlere bağlanmak lazım Şamil Tayyar'ın sözlerine bakarak biraz da kulüp yönetimlerini sorgulamak gerekiyor. Bunları da bir sonraki programda zamanımız olursa mutlaka konuşalım. Evet, belki bir de Arjantin'de de büyük bir grev var. Birinci lig maçlarındaki futbolcular maaşlarını alamadıkları için sahaya çıkmıyorlar. Maçlar ertelenmiş. Belki onu da daha sonra Sanki ele alabilir. Grev sona erdi. Anlaşma sağlandı diye sanki bir şey e, okudum ama belli kullandı e, e, Evet yani e, net e, bir ifade kullanmayayım ama <gülüyor> gelecek haftaki programda bunu da e, masaya yatıralım, konuşalım ve tartışalım. Tamam. Çok teşekkürler. Görüşmek bir üzere. Şey değil, i̇yi yayınlar, <gülüyor> yapma sene. Cem Spor Evet bu şekilde de bitiriyoruz ve bu haftayı da kapatmış oluyoruz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. günaydın. Açık Gazete